Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sübbeli Ahmet Hoca ile sohbete e, biz başladık bile aslında hoca sohbeti bizde değil cep telefonuyla yapıyor. E, geçen haftadan kalan bir e, tartışma konusu vardı onu az sonra e, sizlerle konuşacağız ama tabii e, sizden gelen çok sayıda soru var ilginç e, sorular ve konu başlıkları var tabii. Hala mektup yazma alışkanlığı süren izleyicilerimiz var, ee, öyle anlaşılıyor. Ama sende mi var mektubu tutturdun şimdi mektup okuduğunun için herkes mektup Herhalde, yazıyor. Herhalde de onun için. Sen ona öyle yaparsan. Düşün burası mektubata döner yani. <gülüyor> Değerli izleyiciler evet e, SMS yoluyla gelen sorularınız var tabi e, onlara da cevap vereceğiz. E, bu arada tabi e, bu pazar günü 12 Haziran e, genel seçimlerin yapılacağı bir gün. Herhalde. Ee, seçimlerin memleketimize milletimize hayırlı olmasını, hayırlı olmasını e, en hayırlısını Rabbimizin takdir buyurmasını bir hatırlatma daha yapmak gerekiyor bu programın pazar sabahları 07.30'da yayınının tekrarı var ee, bu akşam 24 itibariyle de seçim yasakları başlıyor. Dolayısıyla e, hoş bu... siyaset seçim konusu çok fazla konuşulmuyor ama nedense e, cemaatlerin e, adı e, siyasi tercihleriyle bu hafta içerisinde çok fazla konuşuldu. Şey, Biz konuşmayacağız. Etkili etkisiz, yetkili yetkisiz herkes bir şey konuştu. Öne çıkmak için, meşhur olmak için hiç vasfı olmayan yani tanınmayan, cemaatte itibar olmayan adamlar işte birkaç kişi çıkmış öyle zırvalamışlar bir şeyler. Dolayısıyla e, bunlar hiç itibar edilecek şeyler değildir zaten aklı olan insanlar bu konuları konuşmuyor. Efendim, e, dinle bu işleri birleştirmek uygun olmuyor. E, partiler üstü kalma e, şeyi e, üstadımız Hacı Mehmet Efendi Hazretleri'nin şiarıdır. Sami Efendi Hazretleri ile aldığı karar neticesinde tatbikatıdır. Böyle gördük, böyle bildik. En son sözlerinden de birini nakledelim. Parti lafı ağzımızı almayalım. En son en son sözlerinden. Parti lafı ağzımızı almayalım. Dolayısıyla biz ayet konuşuyoruz, hadis konuşuyoruz. Ölüm, kabir, ahiret ne kadar önemli meseleler konuşuyor yani, İman, itikat, ehl sünnet. Yani gavur mu öleceksin, Müslüman mı öleceksin, cehenneme mi gireceksin? Hepsi şu andaki imanla, namazına, abdestine, ameline, helal, nahramına bağlı. Böyle bir ciddi konuların içine bunu koyduğumuz zaman ne gibi olacak şimdi? Şimdi bir takım spor takımı tutsam ben ve bunu da açıklasam. Şimdi öbür takımdan olanlar ben şu namazda sevap var desem adına kılmaz ya. Sinirlenir bana yani taraftarlık böylesine taraftarlık hastalıkla böyle şey. şimdi bu içti? parti işi de takıma döndü takım tutmaya döndü takımdan bile Takımdan beter. da beter oldu e millet birbirine kavga ediyor aile içi efendim karı koca boşanma noktasına gelmiş bu yüzden e, aileler bunalımda perişanlık var yani böyle bir ne bileyim millet bir hürriyet özgürlük herkes konuşuyor ama kimse bunu hayatında tatbik etmeye naşmıyor baskı tasup Herkes birbirini efendim zorlama, icbar, ikrah. Bunlar iyi şeyler değil yani. Allah herkese akıl fikir vermiş. Dolayısıyla e, yani üstadımız Hazretleri bir şey demiş de beni çağırmış da şöyle demiş de böyle demiş de falan bunların hepsi palavra ve hurafedir, zırvadır. Ben bana bu usta hiçbir talimatı yok. Böyle şunu yayın, bunu yayın böyle bir şey. Adeti yok. Parti laf ağzımızı almayalım. Bizim bizim sözümüz ilk ve son sözümüz budur. E, dolayısıyla bunun dışındaki haberler iftiradır. Evet, iradesiyle, kendi iradesiyle yapar. yap yapar. Ancak e, bizim burada mühim olan meselemiz itikati konular. İnsan neyle kafir olur? Hangi söz insanı kafir eder? Hangi sözle efendim nikah gider? Şunu biz bunları konuşuyoruz. Yani vazifemiz bu. Biz şimdi bu işi başka işlerle karıştırırsak güvenilirliğimizi yitiririz. Millet on sonra ayet-i hadisi dinlerken şartlı dinlemeye başlar. Bir taraf dinler, bir taraf dinlemez. Bakın şu anda e, geçen Ramazan'dan beri sizinle yaptığımız programlarda çok güzel bir e, teveccüh alıyoruz. E bunu tabii aşağılarda daha çok görüyoruz. İndiğimiz zaman sokağa, e, havaalanlarına, şuralara, buralara efendim. Geçen gün Nur Osmanlı caminin oradaydım. Yani çıkamadım bir yere gittim bir arkadaşın çay içmeye, yadı ziyaret etti. Kapıdan çıkamadım yani. Da Cadde tıkandı. Halkın teveccühünden. Ben bir şey değilim ki, artist değilim ki ben, sanatçı değilim. Ama millet niye seviyor bizi? İşte bu siyaset üstü kalırsak, maddi menfaat karıştırmazsak, böyle para almadan sohbet Biraz yaparsak, üstlümün etkisi var herhalde. Üstlümün işte. da etkisi var. Belki Allah'ın da verdiği bir sevimlilik var. Efendim, e, tabii ilmi konuları anlatma bakımından, anlayış açısından millet çok memnun oluyor. Halk dili konuşulması falan. Bütün bunlar bir araya. Ama şimdi bunu bozmamız yakışmaz. Şimdi, en ufak bir bu gibi bir tarafa meyil göstermek durumunda ne olur? Öbür tarafın adamı ...daha seni dinlemez. E dinlemesin. Ya daha zaten ben reis istemiyorum, para istemiyorum. Dinlemesin ama onun zararı olur. Niye? Çünkü bu gibi bu kulvarda, bu konuda böyle bir program yok. Ben hepsine bakıyorum. Kiminde eli sünnet dışına çıkmalar var. Kiminde Selefi akımı var, kiminde şia akımı var, kiminde diyalogculuk var. Hepsinde bir eli sünnetten çıkma var. Yani hepsi derken ekseriyetinde diyelim. E şimdi burada halk böyle bir programı tutturmuş çok efendim en üst seviyeden zengininden fakirine amir memur çünkü bu e, benim bir düğüne katıldım geçen yani önemli bir kişiler vardı e, şaşırdım kaldım ben oturuyorum tabi ama at, gelen insanlar çok vasıflı değişik yönlerden vasıflı insanlar yaşlı baş. ama seyrediyoruz çok ilgiyle seyrediyoruz çok memnun oluyoruz bir tanesi ne dedi biliyor musunuz 34 yaşında geldi hocam dedi Evet dedi biraz sıkıntılı olabilir senin için. Ki tabii onun için saldırılara uğruyorum. Maddi manevi sıkıntılara uğruyorum. Doğruları konuştuğum için. Fakat dedi senin bu televizyonda sohbetlere devam etmen lazım dedi. Şimdi yani telefonu falan da bizde aldım. Kendisi film yapıyormuşlar. Uluslararası dünya çapında. Şimdi Resulullah çocukluğunu yapıyormuş falan. Yani ilginç tarafı şu. Sen orada olman lazım. niye mal olursa olsun dedi. Niye dedi biliyor musun dedi. Ben dedi bir arkadaş grubuyla dedi. İşte o eski teke tekteki. Tevbe kapısı açıktır. Kimse ümidi kesmesinle ile ilgili bir detaylı konu yapmıştık. O zamana kadar dedi biz arkadaşlarla hiç namaz kılmadık. anlamı secdeye değmedi. Kelime-i şehadet bilmiyoruz dedi. Kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyoruz hiç. E, e, kültürlü insanlarda yani. Diploma manasında. Biz dedi daha da tevbemiz nasıl olsa kabul olmaz. Birbirine de öyle şey etmişler artık kim de onlara bir şey demişse. Tam gaz gidiyorduk dedi. Ne zaman onu dinledim dedi. Ya, tevbemiz kabul olurmuş arkadaşlar. Ondan sonra dedi, sohbeti dinledim, dinledim dedi onları. Efendim şeylere girdim. Diğer videolara bizim siteden. Bunları dinlerken dedi kelime-i biz ölülere falan okuyoruz millete, hediye, böyle adetimiz var. Kağıt geliyor mesela. Birinin yakın olmuş cemaattan. Kelime-i şehadeti oradan dedi. Tekrar ede ede. Ee, okudum. ilk olarak senin dedi. Tekrarınla okudum. Yani bu televizyondan tabii takıldı bu. Bu kardeşimiz. Oradan sonra dedi ara sıra bir namaz. Biraz incelemeye başladım dedi kitaplardan. Efendim arkadaşlarla ya bizim tevbemiz kabul olurmuş ya. İnkar etmedikten sonra ne yaparsan Tevbe kapısı açık. E inkar da etsen ölmeden evvel onda tevbe kapısı açık. Kafirde müslüman olabilir. Bunları anladık dedi. Ondan sonra ben bir merak sardım, şey ettim dedi. Tabii e, bize çok ulaşmak istiyor. herkes. ulaşamaz tabii. Bizi dem yoğunluğumuz var. Bir de ulaşma kanallarını bilmez. 40 tane sohbet İngilizce'ye çevirdim dedi. Evet dedi. efendim. Bunları da dedi işte Amerika falan Google'a yani İngilizce şeyini çünkü Türkçe yazsan çıkmaz dedi. Adı da İngilizce dedi. Mesela dedi bazı kelimelerde zorluk çekiyorum dedi. İstilah bakımından dedi. Yani takva kelimesinin tam karşılığı İngilizce, Türkçesi yok. Dedi bu hususlarda bir yardım alalım. Ne demek dedim. Geldim takva ne yaparız oraya? Haramlardan sakınmak. Yasakla, Allah'ın yasaklarından sakınmak. he Belki bir kelimeyle olmaz. Arapçanın da hikmeti bu. Yarım bir, bir kelime tam, karşılığı, tam işte karşılığı uzun uzun cümleyle kurulur ama ne yapalım en kısasından bir kelime kurarız dedim. Bu gibi terimler vardır bunlar haklısın dedim. Bu sefer günah ve bale giriyoruz falan diye de bir çekinmiş ama 40 tane sohbeti, 60 e Geçen yine bir Amerika'dan bir abimiz geldi Süleyman Aba efendim ona gittik ziyarete o da orada bütün Amerika'da her yerde tüm bu sohbetten dinlendiğini vesaire şey diyor. Bir de e, İngilizlere yani Amerikan vatandaşlarına da Açıyormuş falan. Adam sana suratımıza bakıyor. Dedim ne yapacak suratımıza? <gülüyor> Baren, Kabe miyiz yani yüzümüze baksan ibadet olsun falan. E şimdi ne yapayım dedi ya. Baksın dedi Müslüman görsün falan diyorum diyor. Dedim acaba ben onu aradım öbür arkadaş. Dedim sen bu kırk tane şeyin adresini ver. Bu abi var İngilizce bunları atsın. İşi gücü bunları yayıyor. Dolayısıyla çok insanı sevindirici mutlu edip şeyler. Şimdi o çocuk dedi ki Norveç'te bir rahibin oğlu dinledi. Şimdi o Müslüman olmaya karar verdi. İnşallah babasına da nasip olur. Efendim e, dolayısıyla e, yani kafir insanlar İngilizler işte Amerika neyse işte Avrupa vatandaşlarından etkilenmeler olduğunu söyledi. Şimdi işte vakit bulacağız da bir 15-20 dakika diyor ama uzun da bir zaman olabilir dedim. Sen emek etmişsin. Gel buyur kaç kelime soruyorsan manalan söyleyelim. E şimdi bizim senin dediğin ne olursa olsun kaça patlarsa patlasın bu ekranlarda durman lazım. Hal böyle olunca. Ben bu etkiyi görünce ne kadar hasta olsam geçen işte 370 felandı şeker burada. Geçen Ama evet. ne oluyor? İnsan e, bu e, bir kardeşimizin böyle ben kelime-i getirdim. İşte şimdi namaza başladım falan demesin Şimdi papazın oğlu Müslüman oluyor Norveç'te. Yani bunlar ben orada sipariş sene gitmedim. O da orada geldi. O da orada konu, misafirlerdendi yani. E, dolayısıyla hayat böyle bir sosyal yaşadığımız için her dakika bir şey yani. Sokağın ortasında 10 kişi hemen hemen geliyor. Normalde hemen arabaya binene kadar 5-10 kişi geliyor. Aman çok istifade ediyoruz. Ne olur Allah eksikliğini ver. E Şimdi bunu düşündüğümüz zaman bizde demek bir mesuliyet oluyor. Bir vebal oluyor boynumuzda. Sizin de çok tebrik ediyorlar. Yaklaşım tarzınızı beğeniyorlar. Yani mesele çekişme şeklinde değil de izah anlamak için sorular yöneltiliyor. Açıkla, açılıyor. İşte muhlak kalan yerde soru yöneltiyorsunuz falan. Onu da çok teşekkür ediyorlar. E şimdi hal böyleyken biz kalkalım da işte sen hangi takımı tutuyorsun? Çocukken şu takımı tutuyorsun. Büyükken şuraya veriyorum. Falan. Yani herkesin bireyi vardır. Aklını başına toplayacak. E tabii herkesin değerleri vardır. Bu değerler muacihesinde bir yeri tercih edecek. Evet. Ama burada hocaları, şeyhleri, velileri, talimleri <gülüyor> de istismar etmek günahtır yani. Günahtır. Evet, işte siyaset olunca... Oluyor işte, lazım. Evet. evet. Şimdi biz e, geçtiğimiz hafta veya bir önceki hafta zannedelim. Geçen hafta bir ara verdik, öyle zannediyorum. E, bir Müslüman'ın kafir olmasını gerektiren fiiller konusunu konuşmuş idik. Ama üç konu başlığı vardı. Evet. E, i̇nançlar neler? Ve üçüncü konu başlığı da kafir olmayı gerektiren şüphe nedir? Biz ikincisiyle devam edelim bu hafta. E, kafir olmayı gerektiren inançlar dediğimiz zaman bunları bir taadat etmek, yukarıdan aşağıya doğru sıralamak ve anlamak lazım. Yani bir misal belki verebilir. Tabii evet. konu çoktur. Ya, inanç olarak, inanç şu demek yani. Ağzından bir şey çıkmıyor. İnanç çünkü akılda kalpte olan bir şey. E, çünkü evvelce konuştuğumuz şey mesela <gülüyor> elfazdı. Lafızlar. Sözler. Yani sözler. Ondan sonra efal. Bazı eylemler, fiilleri konuştuk. İşte Kur'an'ı pisliğe etmez. atmak falan gibi davranış. Onda da bir sözel üzüm yok. Sırf hareket tarzı kafir ediyor. Ee, şimdi inançlar deyince burada söz de yok, fiil de yok. Böyle duruyorsun, hindi gibi mesela oturup düşünebilirsin. Böyle düşünürken de gavur olabilirsin direkt. Ama bu vesvese kabilinden değil. Bunu ayırmak lazım. Sen inançlı adamsın da, şeytan geldi fıs fıs fıs bir vesvese verdi, kaçtı gitti. Bundan adam kafir olmaz. dedi Allah'ı da kim yarattı acaba? Allah var mı acaba? Falan. Bu acaba alan insan kafir olmaz. İnançlar diyoruz. Bak soruda da e, i̇nanç demek kalbin bir şeyi akt etmesidir. Yani karar bağlamasıdır. Dolayısıyla vesvese bu kabilden Değil. değildir. Onu ayıralım da çünkü adam bu sefer herkese evham etme başlar. Aklıma bir şey geldi yavur oldum zannetmesi. İnanç demek kesin kararlı e, bir şey düşünce demektir. Bu da mı? İslam dini efendim hak olduğuna İslam dininde kesinlikle sabit olup inanması farz olduğuna dair e, hakkında nas olan bir hükmün aksine e, kalben inanmak, kalbin bunun aksine inanması. Şimdi İslam'ın bazı hükümleri var. İşte iman esasları var. İşte Allah'ın varlığıdır, meleklerdir, kitaplardır, peygamberlerdir. Mesela işte Kur'an'da geçen meselelerdir. Mesela cinlerin varlığıdır, i̇şte, ahiret'in varlığıdır. Bazı bahsedeceğimiz ölümden sonraki dirilmenin varlığıdır. İşte cennet cehennem'in varlığıdır. Bunlar e, ayetlerde, hadislerde, işte, icmada işte tevatür ile sabit. Şimdi tevatürde bizim millet yalan manzada kullanma. Yani söylenti filan gibi anlaşılıyor. Tevatür yani tevatür. aslı olmayan lafın nakli ha, evet. gibi zannediliyor. Bu çok yanlış. Yani çok İslami yanlış. istilahtaki İslami karşılığı istilahtaki, farklı. İslami istilahta e, haberi mütevatir, kesin ilim ve hüküm ifade eden, e, yalana ihtimali olmayan, yalanda birleşmeleri tasavvur dahi edilemeyecek derecede kalabalık e, cemaatların toplulukların bir haberin e, naklinde birleşmesi e, o dilde birleşen haber. Hal böyle olunca e, bu gibi birçok mesela e, kainatın e, allah Teala diyor ki gökleri yerleri yarattı. Kur'an'da çok geçiyor. Yarattı demek bunun evveli yoktu demek. Bir noktadan başlattı. Demek ki bu kainat kadim değil. Yani ezeli değil. Bir başladığı nokta var. O noktadan evvel yoktu. Ancak kadim olan zat allah Teala'dır. Başka kadim yoktur. Bundan dolayı bazı felsefecilerin yani önemli manada da Müslüman filozof diye şey bilindiler ama i̇mam Gazali Mesela İbni Farabi'ye falan da e, bu noktada tekfir eder. Kafir saydığı noktalardandır i̇mam Gazali'nin. Tabii i̇mam Gazali Hüccetül İslam'dır. O muhteberdir. Çünkü burada felsefe işi karıştırıyor. Ne diyor mesela? Ha göğün yerin bu şekilde değildi evvelce ama işte dumandı. Dumandan evvel şuydu buydu ama maddenin aslı vardı diyor. Şimdi maddenin aslı kadimdi diyor. İmam Gazali de diyor ki, İmam Rabbani bunu nakliyor İmam Gazali diyor ki, bu adamı kafir eder. Çünkü Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah bunların hepsini sonradan yarattı. Şimdi yarattı demek, yoktan var etti. Demek. Yoktan var etti. Ama sen dersen ki, bunun madde bu şekil değildi ama bunun bir, bir aslı vardı. Ham maddesi vardı yani. Gaz halindeydi, duman halindeydi falan filan. Bu sefer Allah'ın yoktan yaratma sıfatı reddoluyor. Bir de ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir de böyle bir kaide var felsefede. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Yani bir şeyin evveli yoksa sonu da yoktur. Neden? Onu başka bir şey yapmadı. O kendiliğinden var. Evelden beri. Kendiliğinden varsa kim yok edecek onu? Bu da sır Allah hakkındadır. Kadim olduğu için e, bakidir. Yani ezeli olduğu için Allah ebedidir. ebedidir. Bu birbiriyle nisbidir. Orantılıdır bu. Ama sen şimdi ha, şey var cennet cehennem ezeli değildir ama ebedidir. O başka. Yani her ebedi ezeli değildir. Ama her ezeli ebedidir. ebedidir. Burası, o da zaten tek. O da tek Allah'tır. Ama ebedi olan başka şeyler var. Onu da Allah ebedi yapmış. Ama ebedi ne demek? Ezeli demek değil. Sonradan yaratılmış cennet cehennem ama sonsuza kadar devam edeceği halidine fiyat. Işte, ebedi kalacaklar ayetlerinden anladığımız üzere. Şimdi bu durum böyle olunca e, demek ki burada felsefeye şuna buna filozofların düşüncelerine kanamayız. Bir İslam'ın itikatları var inanç bazında. Sen şimdi Allah'tan başka kadim yok. Her şey hadis, muhted, mahluk yani sonradan yaratılmış. İnanç bu. E sen inanırsan ki efendim e, bu kainat kadimdir. Yani ezelidir. Ha bu şekil gök yer yoksa da işte ham maddesi ezelidir. Bu insanı kafir eden bir inançtır. Çünkü bu demektir ki bunun sonu da yok. Efendim ondan sonra yani bu yok olmayacak demektir. Halbuki küllü şeyin hali günü her olacak yok olacak. Sura üfürüldüğünde diye o da ayet var. Bunları inkara götürür. Bir de bunun tersini düşünelim. Allah kadimken Allah hadistir diye inansa. Bir misal veriyoruz. Yani. Allah sonradan olmuştur. Allah da bir zaman yoktu sonradan oldu. E i̇şte böyle bir inanç. Bu, bu inanç hiç sözel üzüm yok. Fiile yok. hareket lüzum yok. Böyle bir inanç. Oturduğu yerde Herkiste, oturduğu yerde mesela insanı kafir eden. Yani Türkler'den İslam'ın kat'i delillerle sabit olan kat'i delillerle hiç ihtilaf kaldırmayacak. Kesin delillerle sabit olan hükümleri gibi. İşte Ahmetü Billahi ve Melaketi gibi konular. E tabi işte Ahmetü Billahi'den çıkıyor bunlar tabi. Yani Allah'a inandım deyince bu noktada. Allah'ın nesine inandın? Hangi sıfattan? Hani biz ilk başladığımız derslerde sıfatları saydık. Evet, evet. Ben Allah'a inandım. Allah, Allah kim? Nedir? diye sorduğun zaman da üç şeyini bilmiyorsa o da Allah'a inandım olmuyor tabii. Hani sonu mu var, başı mı var? E, ben Allah'a inandım. E, Allah nasıl bir şey? E, bilmiyorum ki bakırdan mı, tuştan mı? E, Allah ne zaman vardı yoktu? Oğlum mu var, kızı mı var? Vallahi hiçbir bilgim yok ama amen tübillah. E, bu böyle iman olmaz tabii. Dolayısıyla o demin dediğim esasların teferruatında bunlar çıkıyor. Allah'a inandım mı kadim olduğuna inanman gerekiyor. Noksan sıfatlardan münezze olduğuna, doğurmadığına, e, oğlu var dediğimizde Allah'ı inkar etmiş oluyorsun. Hal böyle olunca bu gibi hususlarda e, Kur'an'ın beyanına, naslara karşı muhalif bir inanç, vesvese değil inanç bağ bağlamında kalp bunu kararlı bir şekilde kabul ederse bu bir söze fiyle lüzum yok kafir olur. Bir ara verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Şübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdüreceğiz kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz Şübbeli Ahmet Hoca ile sohbete. Evet, eee Küfrü gerektiren inançlar. İnaçlar e, onu demiştik. E, yani örneklendirdik de biri. Tabi bütün e, misalleri veremeyiz. Haliyle. Evet. E, şimdi üçüncü e, konu başlığında halledelim. Bu konuyu e, geride bırakmış olalım isterseniz. Evet. E, kafir olmayı gerektiren şüphe de e, yine bu kabilden midir? Evet şüphe bu kabildendir. Şöyle şüphe. E, vesveseden yine ayıralım. Vesvese gayri ihtiyari arız olur. Bazı kere kovmakla gitmez. Adama musallat olur. Ben hastalık gibi bir şey. Arızi e, diye tanımlayamaz mıyız vesveseyi? Vesvese arızi. Gelip geçici. Gelip geçicidir. Bazı uzun kalır. Uzun kalır. Ara sıra yoklar. Bir hastalık mı? Musibet hükmündedir yani. Bir de imtihandır. Ee, Allah-u Teala'nın sevdiği kullarına, halis iman sahiplerine arıza olur bir de. Tilke iman. Halis imandır vesvese diyor hadis-i şerif. Sahabeden bazıları diyorlar ki biz aklımıza öyle şeyler geliyor ki gökten düşüp paramparça olmayı tercih ederiz onları söylemektense ağzımıza alamıyoruz diyorlar. O şey. Yani gelen hatırayı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden de bundan dolayı müracaat ettikleri korkarak soruyorlar falan. O halis imandır diyor. Hırsız boş eve girmez. Demek sende iman var ki sende vesvese arız oluyor. İmansıza vesvese hiç gelmez. Çünkü neden? E bir şey yok ki. Yani tam takır, kuru bakır, hırsız ne mesai harcasın girsin. Şeytanla uğrasın. Çalacak bir şey yok. cevap yok, bir şey yok adamda. Onun için hırsız ne yapar? İşte yeni evlenen, işte bankadan çıkan onları takip eder. Olası bir şey var kapacağı. Dolayısıyla da vesvese birine arız oluyorsa bilsin ki imanı çok samimidir. Ve halistir ki Düşman onunla uğraşıyorum. Tabi onun da bazı derslerde söyledik. Şunu okusun Allah'a sığınsın işte. Onları da bir derste söyledik. Bir dergide de Arifan'da çıktı. Bazı okunulması gereken duaları. Şimdi şüphe böyle değil. Şüphe mesela zaruratı diniye dediğimiz. İslam de varlığı kesinlikle sabit. Yani kapalı kalması tasavvur edilemeyen. Kapalı kalması tasavvur edilemeyen deyince işte. Nedir efendim? İçkinin sarhoş edici maddenin haramlı. Zinanın haramlığı. Yani bunlar ayetlerde açık. Adam öldürmenin haramlığı gibi. Yani bunların kapalı kalması birinin bunu işte acaba ihtilaf var ulema arasında falan diye, diyebilmesi mümkün değil. Böyle bir mesele de ne yapıyor? Şüphe ediyor. Şüphe ediyor ne demek? Acaba bu böyle midir diye tereddüt ediyor. Acaba bu böyle mi? Yani acaba ahiret var mı? O deminki yok olduğuna dair inançtı. Bunda da İnanç yok. Çünkü inanç kesin karardır. Yani Allah haşa sonradan diye kesin inanırsa bu kafir. Fakat Allah acaba sonradan mı olduğu eceli midir? Bu şimdi inanç değil ama bu şüphe. Bu şüphe insanı kafir eder, tereddüt ediyor. Allah'ın varlığında yani veyahut da kemal sıfatlarında, peygamberlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunda kıyamet gününün gerçekleşmesi gibi konularda Şüpheye düşüyor. Bunu işte illaki ayırsınlar. Bu vesvese değil. Şimdi vesveseyle şüphenin bir de farkını söyleyeyim. Yani millet daha iyi anlasın. Vesvese de sana bunu sorduğu zaman adam sen ne dersin? Estağfurullah haşa. İçinde vesvese olsa bile senin ağzından bu çıkar mı? Çıkmaz. Sen ne dersin? Ahiret var ne demek Olma, olmaz olur mu? Allah ne bu sarktır. Allah'a sığınırım bunu konuşmaktan. inanmaktan dersin. Ama o vesvesenin içeride for fıs fıs vardır. Ama ağza döküldüğünde inanç sudur eder. Şüphede şu. Şüphe adam sorar kıyamet hakkında şöyle. Adam der ki ağzından. Ben yani hakikaten daha bir karar veremedim ya. Olabilir. Olmayabilir. İşte bu şüpedir. Çok güzel bir Allah aklıma getirdi. Hayır, bu ne yaptı? Yani, Şüpheyle vesveseyi birbirinden ag Agnostikler var. Bu tarım e, onları e, küfür sahibi yapıyor demek. Ki. Ha tabi onlar çok. Mesela dedim ya işte bir dizide. Hem de bu gece oynuyor. O dizide ne yapıyor? Ee, i̇dam edilmeden evvel. Mektup yazıyor işte kardeşine. Helallık isteyecek falan. Niye helallik istiyorsa bir de. Peşine diyor ki öte tarafta görüşürüz diyor. O da bilmiyorum var mı? O da Bu, bu şüphe. Bu şüphe ve kafir eder. Bunu dinlerken muvaffakat edeni de kafir eder. Hemen orada e, estağfurullah yaşadü, diye iman tazelemesi gerekir. Ha tamam iman tazelemedi. Bir şey demedi. Dille kafir olmaz. inanmadıktan sonra. Ama o da bence de. Acaba var mı? Düşündüğü anda düşündüğü anda. Bu adam kafir eder. Bunun telaffuzda şartı da yok. Ee, i̇şte bazı dizilerde. Efendim. E, bu şüphe çok var. Ee, kafir deseni adama seni mahkemeye verir. Yavur desen falan, Müslümanım diye illa kayıt şey der. Ama şöyle ahiret hakkında açıktan şüphesini belirtir. Dirilecek miyiz ya nasıl iş falan? Bir nene vardı bana bunu sordu. Yani dirilecek miyiz falan diye. Ben de şaşırdım. Namazda çok kılıyordu, nafileler ibadetler. Ya dedim sen dedim bunları niye yapıyorsun o zaman? Ya yazık değil mi sana bu kadar oruç tutuyorsun, hatim indiriyorsun? Ya varsa. İşte canı, yani, yani öyle dedi şaşırdım uşağım dedi yani pek aklım sarmıyor bu işte dedim dolma değil ki sarasın dedim yani mübarek aklın neye saracak bu bu dedim iman meselesi bu sen dedim buna inanmıyorsan bunları niye yapıyorsun şimdi yavarsa meselesi şey bir sözü bir beyt var belki de Ali Efendimiz'in bilmiyorum nispetini de yani Hz. Ali'ye nispet edilir de ben de o aklıma geldi için e, söylüyorum yavarsa zamel -za mü müneccimu ve tabibu kilahuma en la haşralil etsadi kultu alekuma insah hakkı kulkuma feleste ve insah hakkı kulifel hasaru alekuma çok da fasih belir bir edebi şey yani o zamanki tıpla uğraşan ekseri doktorlar rumum olduğu için o zaman ilk İslam'ın bir de tabii tabiple münetcim diyor Münettim dediği de öyle fal bakan değil de astronomiyle uğraşan o zamanki bunlar diyor cesetler haşr olmayacak öldün gittin ot gibi bittin gittin sanırlar. Ben de dedim ki onlara diyor. Hele bir durum bakalım. Bir muhakeme yapalım. Sizin sözünüz doğruysa bak aslında bunu bir Müslüman söyleyemez. Yani sizin sözünüz doğruysa varsayımı yani cesetler mahşerde çıkmayacaksa bunu ben diyemem. Ben bunu dediğim anda ama adamı e, hapt etmek için efendim susturmak için işkâh is etmek için e, derim. O başka. Ama kendi inancım gibi diyemem bunu. Ya böyle şey ya böyleyse şey. işte o şüphe kafir eder. Ama buradaki şu, sizin sözünüz doğruysa, yani ben dirilmeyeceksem bir kaybım yok. Dünyada da namaz kıldım, oruç tuttum, şu yaptım, şu yaptım, hep sağlığıma, saatime fayda, huzuruma fayda, bir zarar yok. İçki içmedim, aklım gitmedi, param gitmedi, başım ağrımadı, zina etmedim, ne nesebim, soy, soyum, suyum zayi olmadı. Bu hastalıklardan korundum, Efendim, namaz kıldım vakti vaktine filanla yaşadım, düzenimi kurdum, abdest, taharet, kusülle temizlendim. Yani ne zararım var? Ama benim sözüm doğruysa, bir anda gülüm ketenel var. siz ne yapacaksınız? Çıkmayacağız diye hiçbir hesap yapmadınız. Bir de çıktınız. Hiçbir telafisi yok. İşte çok acayip bir söz. Yani insan, inanmasa da, yani tabii bu olmuyor işte bu şüpheli oluyor. Şüpheli de iman olmuyor. O ayrı. Yani en azından ilk baştaki düşüncesinde varsayıma gitse ya yoksa yani ya varsa ya yoksa kezbilansa. bir kaybım yok. Ama varsa ne yapacağım ben ya? Yandım. Ya insan en azından şu gökleri, yerleri, bu kadar alemleri kendi dışında yaratan, yöneten bir gücün olduğunu eserleriyle görüyor. En azından bu noktadan düşünüp de ya burada kontrol elimde değil, yarın, yarın da benim elimde olmayacak dolayısıyla. Burada kontrol elimde değil, yaşlanmayı durduramıyorum, hastalanmayı önleyemiyorum, ölümden kaçıp kurtulamıyorum. Çocuğuma bir fayda edemiyorum, hanımımdan bir zararı def edemiyorum. Acizliğimiz çok meydanda. Teknoloji ilerledikçe acizliğimiz artıyor bir tarafta. E bu kadar acizlik içerisinde yani öldükten sonra da anamın karnından doğarken gel bana mı sordular geliyor musun kalıyor musun? Yok ben efendim teklifleriniz nedir sordum da gelmeyi mi tercih ettim yani? Bir de baktık kendimizi burada bulduk. E, niye göre dirilmeyeceksin? Birden kalkacaksın yani. Uykudan uyanmayayım demek senin elinde mi? İstemesen de uyanacaksın. E, uyumamak da elinde değil zaten. Uyku bindirdikten sonra her türlü tedbir alsan uyuyacaksın yani. Dolayısıyla şu anda bile her gün her geceyim 4 saatte irademiz, kudretimiz, ihtiyarımız elimizden alınmış vaziyette yönetiliyoruz sevkiyle aile. E, hal böyleyken... Çık dedikleri zaman kabirden yok ben kalıyorum ben kül oldum da yok efendim ben eridim bittim zaten benim. Neyimi topluyorsunuz ya? aldım kaldım. Ne uğraşıyorsunuz benden mi diyeceksin yani? Hangi güce maliksin? Onun için insan ya varsa bile düşünse ki böyle bir iman olmaz ama imana bir mukaddime basamak olarak. Başlangıç. Başlangıç olarak hani ondan sonra içine girdi mi iman kalbinde yerleşir. Ama bu gibi şeyler ben Müslümanım dedikten sonra yani bir adam Müslüman olduğunu e, herkese tebliğ ettikten sonra hala, vallahi ben de bilmiyorum ya bu sıra, cehennem bir şeyler diyorlar ama ya. Nasıl olacak bu? Nerededir ya? Göktedir, göğün üstündedir ya. Amerika uydu atıyor. Oralarda öyle bir şey yok. Cehennem yerlerin altındadır diyorlar. Ev dibine kadar gidiyorlar. Ne dibine kadar? Bir yere gittikleri yok da. Yani adam ona göre. y 3 3 Acayip bir mesele ya. Yani dünyada bunlar ve bir kabile Hatta bizden de ayrılma. Biz onlardan ayrılma yani. Biz Türk boyu Allah kurtarmış e, rahmetiyle lütfuyla muamele etmiş Türklere. Onlar çıkmış. Ondan sonra onlar yokken dışarıdayken Türk boyu, e, soyu e, Zülkarneyn Hazretleri setti yapmış. E bu şimdi ayetle sabit. E şimdi Kur'an'da bu adam diyor ki ya bunlar böyle bir millet var da bunu Amerika görmeden olur mu ya? Bu set nerede kardeşim? O sırada Belki kapandı gitti öyle değil. Ayette diyor ki hatta zafıta diye cucu ve mevcut kıyamet yakında açılacak diyor. Demek ki set duruyor. Hep bunlar ayet. Ama şimdi millete bunu bir şey ettiğin zaman bayağı da meraklısı var. Geçen bir cumadan çıktım bana hemen adam kapıştı ya. Mübarek dedim. 3 saatlik <gülüyor> sohbeti var bunun dedim yani saracın ayak üstü ben buna. Nasıl anlatayım ya? Hep böyle yarım yamalak soruyorlar. Çok ters şeyler anlıyorlar. Dolayısıyla Rabbim var dedikten sonra vardır. Yok dediğini görsem de yoktur, var dediğini görmesem de vardır. Nitekim kendisini de görmüyorum yüce Rabbimin. E iman gayba imandır, iş buradadır. Şimdi acaba ya ben bunu hala tam inanamadım dediğin anda ama bak Kur'an'dan diyorum yani. Nasıl? Bunu, bunu inkar edemezsin. Bu kadar ayet var. bilen. Ama bak Mehdi'de bunu diyemiyorum. Evet. Mehdi'de işaretler var. Ona, Mehdi'de işaretler ona var. Ona değineceğiz. Hayır. Yecüc'de Nas var. Soru var. Ee, Nas var. Efendim, e, Detçalda bile yani mütevatir hadislerden dolayı bir küfre kadar yolu var diyoruz ama direkt kafir diyemiz hani ayette şey, yecüc mecüc ismiyle var? Efendim, e, bir onun için bu edeceğiz şüpheler edeceğiz insanı kafir eder. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor, sürecek. Çok kısa bir aramız var. Yine birlikte olalım istiyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, sizden gelen sorular var. Bizim de soracağımız sorular var. Şimdi geçtiğimiz hafta sizin geçtiğimiz Şimdi bölümle ilgili ekleyeceğiniz şöyle bir not var. Dört bölümde bu işi değerlendirdik. İnsanı kafir eden sözler, davranışlar, inançlar, Ve şüpheler. şüpheler. Burada bunlardan herhangi biri, bir kişide, Müslüman olan bir kişide gerçekleştiği zaman bu kişi Allah indinde kafir sayılar. Allah indinde. Fakat İslam düzeninin devletinin ahkamında yani ona kafir hükmünün uygulanması noktasına gelince burada ya sözüyle ya da fiiliyle açığa çıkarma şartı vardır. Yani bir müeyyide yaptırım uygulanabilmesi yani için. Yani müeyyide İslam'ın çünkü e, şimdi Allah katında kafirlik meselesi var. Mesela birçok insan yani Müslüman bilinir Allah'ın dine kafirdir münafıklar gibi. E, sahabenin arasında da vardı e, camide, cemaatta, harkte, cihatta e, bunları Allah e, e, kafirden beter olduklarını da beyan ediyor ama bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapamadı? E, kafir hükmü uygulayamadı artık en son zamanda 35 tane kadar, 36 kadar münafığın adını şu ayet-i kerimede ne böyle medine halkında diyor öyle ustalıklı, mahir münafıklar var ki La te habibim sen bile anlayamazsın diyor. Ne nah hanuni alemüm, biz anlarız onları diyor. Şimdi biz biliriz onları. Sonra bildirdi. Bir cuma hutbesinde kum falan filan feyneke münafık. Ey felanca kalk ismen söyledi sen münafıksın. Ve 36 kişi cumada attı. Ha şimdi bunu o zamana kadar niye yapamadı? İşte çünkü e, sözü veya davranışıyla kafirliğini mucip bu dört kısımdan bir şey e, açıklamazsa İslam hükmünde Müslüman kabul ediliyor. ...hani ölürse cenazesinin yıkanması... ...Müslüman mezarına gömülmesi... ...kız kız verilmesi gibi dolu ahkam var. Hani bir de hukuk sistemini... ...şimdi tatbik edilmeyen bazı kısımları var... E, ...bu düzende ama... ...şu anda bile tatbik edilen kısmı da var yani. Mezarlığı, edilebilir olan. Edilebilir olan kısımları var. Kız meselesinde halkın kendi isteğiyle vermez... ...kafir olduğunu bildiğine falan. E, dolayısıyla... ...bir kimsenin... E, ...sözü... ...veya fiili açığa çıktı, o tamam... Ama inancı kalbinde. Şüphesi kalbinde. Bunu demin dediğim gibi soruya cevap mahiyetinde açığa çıkartmadıktan sonra sen buna sen ya böyle ne düşünüyorsun? Sen herhalde kafir misin? Senin belli değil şeklinde atama muamele yapamazsın. Ben böyle konuşuyorum ahiret cennet be sen böyle böyle bakıyorsun ama benim anladığıma göre sen inanmıyor gibi bir, bir hareketler seçiyorum senden falan gibi. Böyle bizim milletin yaklaşımları vardır ya birbirine. Surat okuma, yüz okuma bilen evet. Böyle bir şey diyemezsin adama. Seni böyle, yani adam Allah Allah diye bağırmıyorsa veya belki de münafıktır, bağırır inadına. Sen de zaten aşka geldin, ne imanlı adam. Ama ni, mesele o değil ki. Yani sen onun suskunluğundan, sessizliğinin devret hal, hal hareketinden mana çıkararak yorum yaparak sen şüphedesin. Bak sen inanana benzemiyorsun ha. Şeklinde hüküm veremezsin. Ancak açıktan. Söz veya fiil yapıyorsa. ha Onun da cahillik mazereti var. Bak bu söz adamı kafir eder dediğin anda Allah Allah ben bilmiyordum bir şey gelmeye şahit et dediği anda o da mazur sayılabilir. Çünkü Kur'an'daki ayetlerin tümünü Yecüc Mecüc konusunu hiç duymayan dolu Müslüman da Çoktur. E şimdi sen Yecüc Mecüc'den bahsederken kalkıp bir desin amma da palavra bırak şu hurafeleri ya koca karı şeylerini dese hemen ona ne yapmak lazım? Bak kardeşim Enbiya Suresi yani ayet var Kur'an'da ben sana istersen İstediğim meali getireyim, göstereyim. Türkçesinden oku. Aman bak kafir olursa. Ya Kur'an'da var mı? Estağfurullah falan. Ne, ne demek Kur'an'da ne varsa ben ne aldım? Ya ben bilmiyordum. Ha Bunun da sana hala kafirsin buna e, diyemeyiz. Çünkü birçok insanın, müftülerin bile bilmediği konular var Kur'an'da geçen. O zaman e, bunları göz önünde bulundurmamız lazımdır. E, bir insan e, batıl inancını veya içindeki bir şüphesini açığa çıkartmadıkça... Bu, bunu biz toplum olarak yani İslam toplumu kafir saymaz ve onun hakkında kafir hükümlerini uygulamaz bunu da dememiz lazım not olarak kavli fiili o başka o izhar olur açığa çıkarttığı zamanda da hala yavurata da gavur dememek lazım o da yok yani şimdi bir de bu çıktı şimdi yani papaz belki cennete gitmiş olabilir ya nasıl gitmiş olabilir ki papaz olarak öldü ya belki gizli iman etmiş olabilir kardeşim. Nehrin bir zahir, vallahi ve tevrele Biz zahire göre etmederiz gizlileri Allah bilir. Şimdi bunun bu hal üzere ölmesi kafir olarak öldüğünün göstergesidir. Ha, Allah ala arasında takiye yapmış gizli inanmış son defede nasıl olmuş falan bizi bağlamaz, Biz onun cenazesini kılamayız. biz gidip mezarında fatiha okuyamayız. Ay, o zaman buna bütün Ay, bütün papaz efendilerin cenazelerine gidip namaz kılmak Hiç lazım. Yani yani hangisi şey acaba böyle, gizli bir, iman Böyle taşıyor. bir yaklaşımlar bunlar. Yani demek istiyorum, ifrat tefrit yani bu usturan iki tarafı da kesiyor. Kimi böyle önüne gelen Müslüman'a kafirsin diyor. Kimi de kafire ceddetliksin diyor. Böyle şey yok. İyi bir, bir adam e, imanını izhar vermemiş Müslümanım demedikten sonra İslam dışı dinlerden beri olduğunu açıklamadıktan sonra biz buna Müslüman Muhammedç yapamayız. Bunun gibi Müslümanım deyip dedikten sonra e, bunun hılafına da bir söz ve davranış mesela puta secde ettiğini falan görmek gibi bir durumumuzda yoksa e, adama da sen yani camide görmüyorum bilmem ne hiç bu taraklarda bezin yok şüphelerin var senin herhalde gibi böyle de bir yaklaşım içerisinde Müslümanım diyene de kafirsin diyemezsin. Yani hatta adam e, harpte canını kurtarmak için Müslüman olur. Geldi mesela ben Müslüman oldum bir selamun aleyküm diyor. Kafirler tarafında harbi Müslümanlar kazanmış. Sahabe döneminde. E, sahabeden biri kalktı ne dedi? Hadi ve korkudan Müslüman oldu deme dedi. Adam kelime-i getirdi. O yine ona onu öldürdü. Şimdi Size selam veren yani bu İslam selamıdır. Selam bile şardır. Günaydın, tünaydın. Bizim efendinin dediği gibi Günaydın ama sen kaydın diyor. Denizin dibinde kumları saydın diyor. E şimdi kardeşim yani biraz da Allah'ın selamı. Selamünaleyküm. Aleykümselam bu İslam şiarıdır. Gelip de burada hayırlı işler. Selamünaleyküm demek başka. Selamünaleyküm dedi mi Müslüman şiarıdır. Ama sen efendim günaydın dediğin zaman da bunu herkes der. Yani şiar noktasında illa selamünaleyküm diyen Agop'ta Müslüman oldu demiyoruz. Şiar noktasında. Ne gibi zünler e Zünnarı giyerse adam Müslüman da olsa zünnar... Papaz kemerini takarsa işaret öyle oluyor ki kafir şeydir. Kılığıdır. Zahire de hüküm efendim, işaret çakmak da Size selam verene sen Müslüman değilsin demeyin. Teptehune arazal hayatit dünya. Niye ki adamı öldüresin de kanimetini alasınız. Dünya malın menfatı peşinde. Sakın ha. Korkudan. Sana ne? Kalbini mi da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o, o sahabiye ne kadar şey yaptı ya. Yani. Sen dedi ne yaptın dedi. Bir daha söyle dedi. Dedi işte kelime-i getirdi ama dedi işte son dakika korkudan dedi. Onun için öldürüp. Böyle durdurdu. hella şakakta kalbi o. Kalbini mi yardın dedi baktın. Korkudan olduğunu anladı. Adam dedi ya nasıl olacak dedi. Son dakika bugüne kadar etmemişti. Şimdi dedi. Bu anda edilirse. Muteber... Sen dedi kalbini mi yardın? Sen dedi hiç kelime-i okuyan adamı öldürdün he. Sen nasıl öldürdün? Durdu durdu bunu tekrar edin. O sahabi diyor ki radıyallahu anh adını vermiyorum. Diyor ki ne istedim biliyor musun diyor. Yahu keşke diyor ben de o güne kadar Müslüman olmasaydım da bu gafı yapmasaydım diyor. Yani o dakika Müslüman olsaydım da en azından geçmişim temizlenirdi diyor. Bu kadar zora girdim diyor. Duruyor duruyor diyor kalbini mi yardı. Onun için Müslümanım diyene de kafirsin. Korkudan, takiyeden, menfaat için böyle yapıyorsun. Denmez. Bunun tersine de ben Yahudiliği bırakmadım. Hristiyanlığı bırakmadım. Devam ediyorum hainlere şuna buna ama Peygamberi de doğru buluyorum, ahir zaman Kur'an'da hak buluyorum, ara sıra camiye Cuma'da gelirim falan. Böyle bir karma diyalog. Buna da Müslüman denmez. Buna da cennetlik denmez. E buna da sen şimdi bu Müslüman oldu, yani Müslüman oldu demek ki, cennete namzet oldu demek. Dediğin anda bu da adamı kafir eder. Yani öyle de bir payımız yok istediğimize kullanacak kadar. Sahamız sınırlıdır. Sahamız sınırlıdır. Allah Teala bize ne diyor? Efendim, dilinden davranışından kafirliğini açıklamayana kafasının kalbini yarıp da bakamayacağına göre kafirsin, mafirsin deme diyor. Bunun tersi de nedir? Adam ben hala Yahudilikte devam ediyorum, İslamalıkta devam ediyorum. Ayinimi, şeyimi, ibadetimi Tevrat'a, İncil'e göre sürdürüyorum. Ama İslam'ı da beğeniyorum, kabul ediyorum. Ben böyle çifte vatandaş gibi, pasaportlu gibi çift din falan da olabilirim. Oluyorum. Diyene de Müslüman denmez. Çünkü İslam'ın şartı diğer bütün batıl dinlerden beri olmaktır. İşte bunu iki taraflı dengeyi kurarsak kafire müslüman demeyiz, müslümana da kafir demeyiz. Çünkü bunlar da tehlikeli işlerdir. Bir insan bir insana kafir derse o da kafir değilse döner ona diyor sahih hadis-i şerifte. Onun için çok tehlikeli bir şey. Vehhabilerin en büyük sıkıntısı nereden geliyor? Ef, evet, sakallı şeyhi ziyaret şirk, şirk, şirk. Kolay şirk. Herkesi kafir diyorlar. Ya bu sefer Abdülvahhab e, <gülüyor> Yani Muhammed ibn Abdul o babasının adı Abdul kendi adı değil, kendi adı Muhammed. Babasının da babası da kötü adam değil. <gülüyor> Fakat işte isim oradan kalmış, onu da bilmiyor millet. Muhammed ibn Abdul kardeşi de çok sağlam. Hatta ona hediyeler yazıyor, Süleyman isminde olabilir, büyük alim. Ona bir hadisten yola çıkıyor, diyor ki, Allah diyor Ramazan'da diyor e, iftarlarda kaç kişi azad ediyor diyor, diyor 1 milyon kişi de azad, ediyor. hadislerde var. Her iftarda azat ediyor. Cehennemi hak etmiş. O her iftarda falan. Sonra diyor işte son gece bir o kadar da O da hadis var yani derim, 30 milyonsa 30-60 milyon. Cehennemlik. Azat ediyor. Zaten o zaman 200 sene falan evvel yani bunun nüfusu ne? suud mudun oraların. kabilesi. Ya diyor sen diyor ha Şimdi e, ne zaten yani. Senin diyor mezhebinde olmayanlar herkesi tekfir ediyorsun diyor. Eee? Bu Ramazan'da da bu kadar adam cennete gidecek hadis-i göre diyor. Sana uyanlar diyor, bunun diyor binde biri değil diyor ya. Bu kadar adam Allah nereden bulacak diyor ya. Herkesi gavur ettin diyor. Rezil oluyor kalıyor. Bir cevap da veremiyor. Zaten ilmi yok. Ajan yetiştirilmiş. Yani demek istediğim, ya bu kadar da hadislerine bakılırsa berat gecesi şu kadar, kerk kabilesinin koyunlarının kılları kadar yani. Şimdi bu da cinlerden de var bunun içinde ama cinler de ekalliyettir Müslüman. E, insanlar da dekaliyettir ama insanlarda bayağı bir nüfus var. E, hal böyle olunca böyle hemen Kafir demek, tekfir etmek kolay bir şey değil. Demin dediğim gibi bir de bilmeme mazeretini devreye sokarak bir talim tebliğden mutlaka yaklaşmak lazım. Kur'an'da olsa da inanmıyorum şeklinde bir yaklaşıma da hayır buna da kafir demeyelim. Niye? İşte Cuma'ya gitti geçen hafta. İşte öyle, öyle dediği halde Cuma'ya de adamı Müslüman yapmaz. Mekke'ye gitmekte de, de Müslüman olmaz. Yani Kabe'ye gitti. Yani vazifelerini görmüşte yaptı, geldi. Şiar olarak bu nedir? İslam şiarıdır. Yani bu adamın Müslüman olduğuna hükmetmemiz lazım. Ama kavli olarak, sözlü olarak kalkıp ki efendim Kur'an bu zamanda yetersiz kalmıştır. Kur'an insanlığa saadet getireme. Bunun, bu neyi yönetecek Kur'an, nereyi yönetecek? Dediği anda Allah'ın dost doğru yolunu, dinini e, tenkıs etmiş olur, küçümsemiş olur. E, kesinlikle kafir olur. Bunu şimdi Mekke'ye git, gittiği ne olmaz? Cuma'ya gitmesi ne olmaz? Müslüman olduğuna delil olmaz. Ne demiş? Adam hacı olursa e, gitmekle Mekke'ye e, neydi? Eşekte mürit olur gitmekle tek, su çekmekle tekkeye. Efendim istediği kadar dolap beygirin bir dönsün dolasın. Nasıl ki o mürit olamaz. Bu da hacı da olamaz. Müslüman da olamaz. Fiili kavli olarak kafir edecek işler yapmaması lazım. Yani sözleri ve hareketleri hareketleriyle ile. Ile kafir edecek şeyler yapmaması lazım. Bir ara daha verip evet. devam edelim. Değerli izleyiciler, Jübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Kısa bir anımız var. Değerli izleyiciler, Jübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve e, küfür konusuna noktayı koyuyor muyuz hocam? Koyduk evet. Şimdi inşallah önümüzdeki derste, Eğri Sünnet ve El Cemaat mezebinin muteber itikad çaplarında Akraedin Esefi vardır. Bu kısa bir metindir. Taftazani de bunu şer etmiştir. Meşhur taftazani akaiti derler. Artık o metnin üzerine şer yapmıştır. Burada efendim bazı örnekler verilecek e, kişiyi küfre sokacak. Küfür deyince de millet sövmek zannediyor. Onun için ki, de şimdi hocalar mana verir. Eski hocalar muhakkak o kimseler ki keferu küfrettiler. Eskiden beri manayı böyle veririz. Sövmekle küfrettiler. Milliyetçili sövmek anlıyor. E, cehenneme cehennemin dibine galideyle ebedi falan. E, sövmek günahtır ama Ebedi cehennemde olmaz, kafir etmez ki. Onun için biz onu keferu kafir oldular diyoruz. Ama eskiden beri keferu küfretti <gülüyor> derdik. Yani insanı küfre sokacak. Ne demek? Kafir edecek. Ee, bazı e, efendim meseleler madde madde bunları inşallah önündeki derste takip etsinler. Küfür e, sözcüğünün e, sözlük anlamı örtmek. Örtmek demek. Örtmek demek. Hatta e, Kur'an'da e, ziraatçilere küffar kafirler deniyor. Tabi orada lügat manası Mülaza ediliyor. Neden? Tohumu üstünü örttüğü için. Yani Arapça böyle kökenliyle irtibatlı bir dildir. İlle lügat mağazı, asıl lügatıyla sonraki istila mağazı kullanıldığı yer arasında bir münasebet vardır illa ki. Evet. Şimdi... E... Yani bunlar çok önemli. Madde madde sayacağız. Efendim benim burada gördüğüm kadarıyla e, dokuz madde fakat izah isteyen maddeler insanın kafir edecek olan Efendim ama bunlar ittifaklı ben böyle baykuş öttü de uğursuzluk olacak diyen kafir olur şeklinde böyle çok elfazı küfürü şişirirten kabartan ihtiyat payı yani olmak üzere sakınılması gereken laflar diyeceğine hani kafir edecek laflar diyeyim de bari bunlara yanaşmasınlar şeklinde isimlerini vermeyeyim geçmiş büyük alimler başımın tacı ama hakikaten abartılı bir elfazı küfür kitapları var hakikaten abartı Müslüman kalmaz. Müslüman kalmaz ona bakarsan. Ama bizim burada zikredeceklerimizin hiçbiri efendim ihtilaflı değil. Veyahut da abartılı değil. Veyahut da hani settenli zarayı kapıyı kapatma amaçlı, ihtiyat payı koyma maksatlı değil. Biz burada madde madde söyleyeceğiz. Yani efendim birinci maddesi mesela Kur'an'ın bir ayetinde akıymus salat, namaz kılın diyor. Kalkın batıniler, hurufiler gibi. Efendim burada akıymus diyor ama bunun manası beş vakit namaz sene o değil. Burada Allah'la arayı bulun, bir dua edin, bir vakit ayırın kendinize, bir böyle şeye geçin, irtibat haline geçin. Namaz kılmasan da olur. Şeklinde bir mana verdi mesela. Bunlar kesin kafirler Yani Kur'an'ın zahiri manayı devre dışı bırakmak. Ay, bu gibi madde madde sayılacak çok önemli bilgilerle. Kardeşlerimize biz de burada reklam arasında akşamı namazı kılıyoruz. Yani akşam ezanı çattığı için insanlar namazlarını da kaçırmasın bu arada. Akşam namazı çok önemlidir. Tabi ilim nafile ibadetten üstündür bu sohbeti dinlemek. Nafile ibadetten üstündür. Mesela bir adama şimdi ben fetva veriyorum. Altı reket evabın kılacak. Akşamın peşine. O mu eftan? Bu dersi, buradaki soru cevabımızı dinlemesi veftar. Veya 20 rekat kılana cennette bir köşk, Tirmize hadisinde. Her akşam kılar. Ama şimdi bu akşam esasına geldi. Bu arada 3 mesele, 5 mesele, 10 mesele kaçıracak dolayısıyla. Kesinlikle alimler diyorlar ki, ilim, nafile ibadetten eftaldir. Dolayısıyla sünnet tabii müekkededir. Akşamın sünneti, kuvvetli sünnettir, terk edilmez. E, sünnetin dışında hemen, Efendim işte radyo olsun internet olsun işte bazısının evinde televizyon olmayan kardeşlerimiz de var hepsi e, başımızın tacı. Mühim olan ilim sebebine ulaşmaktır. Biz de burada Allah için anlatıyorsak isteriz ki bir sofrayı kurmuşuz fazla iştirak olursa bizim hayrımız olur. Yani fazla istifade edenler biz memnun oluruz. Bundan dolayı ilmi tercih etsinler hatta nafile ibadete bile ilmi tercih etsinler şu saatte şundan önemli bir şey yoktur. Yani senin dinden çıkaracak bir meseleyi anlatıyoruz artık. Daha bundan ötesi var mı? Kılıyorsun ediyorsun ama... ...belki de şu sakatlıklardan birine takıldın... ...imanın gitmiş. E bu sefer bütün kıldığın boşuna. Yani bak ilmihali de konuşmuyoruz daha. İtikattan daha bahsediyoruz. Bakın evet. daha ilmihale geçmemişiz. Yani bu olmadan... Ne namaz olur, ne oruç olur, ne haç olur. Bu meseleleri kavramak lazım ve bu itikadi konular bayağı bir birkaç aylarda daha da gider. Madde madde, başlık başlık. Çünkü deşiyoruz, şerh ediyoruz. Ee, Arifan yayınlarından soruyorlar. İtikad risalesi, itikad risalesi kısa bir risaledir. Ama tabii bu ilimler orada bulamazlar. Biz burada e, karşılıklı konuşmak e, nedeniyle e, açılıyoruz. Açılınca ilave şerh izah getiriyoruz. Hani bunların hepsi kitapta var anlamına gelmez. Ama ana hatlarıyla maddeleri kitapta var. Biz de bunu şer etmeye devam ederiz inşallah. Ee, şimdi geçtiğimiz haftadan kalan bir e, konu var. E, geçtiğimiz hafta ediyorum bir soruydu. E, bir uzvun yani namaz esnasında örtülü olması gereken bir uzvun dörtte birinin e, açılması namazı bozar demiştiniz. E, burada hangi uzuv ölçü alınacak? E, i̇şte en küçük uzuv e, kulaktır. Kulağın dörtte bir üzerinden yola çıkarak bir... E, ifadede bulunmuştunuz. Yani ben, ben hatta onu kesin demedim. Farkındaysanız evet. dedim ki ihtiyatan, böyle diyenler de olabilir, ihtiyat payı gibi bir şey dedim. Evet. Ama şimdi ben bunu sonra bir arkadaşımız bana dedi ki hanımlar çok mutazarrır oldu. Yani çünkü kulağın da dörtte biri, çok ufak bir miktar, evet. bir parmağın yarısı kadar gibi yani, bir şey. Şimdi şöyle bir bakıyorum da yani... İki, iki buçuk santim falan giriyor evet. neredeyse yani. Yani, santim bir, yani bir parmak yarısı kadar. E şimdi bunun da açılma tehlikesi var. Bu iş zora giriyor. Dediler. Hanım kardeşlerimiz çok dikkatle dinlesinler burayı şimdi. Şimdi setre avret. Namazın farzı Bu namaz ilmihali. Narifan yayınlarından. Bunda çok güzel yani diğer ilmihalilerden farklı konular yazdık. Yani mesela kadının sesi avret midir değil midir? Ona bile girdik. Namazla alakalı Mesela kadının sesi avret midir? Ondan sonra efendim setre avret, e, bu, avreti örtmek. yeri kadının neresi, erkeğin neresi, çocuğun neresi? Ondan sonra efendim başörtüsü meselesi. E, yani bir ilahiyatçı dedi ya, e, erkeklerin görmediği yerde başı açık kılabilir katın Erkeklerin görmediği yerde ben de dedim ya, o zaman erkek kimsenin görmediği yerde adam da donsuz kılabilir. Çünkü neden? E adamın göbekle diz kapağı arası <gülüyor> avrettir. Kadının bütün bedeni avrettir. E sen şimdi kadının avret olan bir yerini açık kılabilir. Niye? Allah görüyormuş. Allah'a mani yok. Allah görüyorsa o zaman adam da donsuz kılsın. Nasıl kimse görmüyor. Allah görüyor. Böyle şey olur mu? E şimdi bu avretin ölçüsü yeri kadına göre erkeğe göre. Işte sesi falan. Şimdi i̇şte avretlerin açılması özel bir Erkeğin avret uzuvları. Çetenaşul i̇şte uzvu ve etrafı, hayaları ve etrafı, makat bölümü etrafı, iki kalça, dizlerle beraber baldırlar, göbekten kasık kadar olan yer ve iki taraftan bunun hizası. E şimdi 40 kadının avret olan uzuvları, erkeğin avret uzuvları 8 uzuvdan başka, e, kadında ne var? 16 uzuv. incikler, diz ile ayak arası olan kısım. E, göğüsler. Gösterken bölge olarak söylemiyorum yani. E, efendim, e, zaten göğüs bölgesinin tümü. Kulaklar Mesela kulak namazda açılırsa, kulak yüz gibi değil, kulak yüzden sayılmıyor, avret, kapanacak. Efendim, dirseklerle beraber pazular, bileklerle beraber kollar, göğüs, e, deminki göğüs dediğim, e, yani meme kastedildiği için bu göğüs, mahal olarak bütün göğüs bölgesi. Baş, saç, saç, e sen saç açık en <gülüyor> Yani sonra, boğaz, avuçların sırtı, efendim, e, bunlara... Sırttan ayrı olarak omuzları da bir uzuv olarak eklemek gerekir diyor. Şimdi e, bu durumda adam ne yapacak? E, ne, kadın ne yapacak? Elbise bulamamış falan. Bulacağını ümit ediyorsa vaktin çıkmasını ne kadar bekleyecek. Yani iftita tekbirini kavuşturup da farza gene o vakte kadar elbise umudu varsa gelecek gidecek. Bekleyecek, kılmayacak. Ben yok ne yapayım diye kılmayacak mesela. Burada dünya kadar hüküm var. Şimdi avret yerinin açılması meselesinde... Burada iki ayrı diyor ki kendi fiiliyle mi açıldı gayri ihtiyarim hani koldan takıldı bir yere çekti geriye. Yani bu gayri ihtiyar olursa efendim e, kendi fiiliyle olursa yani kendi açarsa bilerek kasıt yaparsa demaz derhal bozulur. Hiç böyle bir hüküm miktarı 3 Allah diyecek kadar falan şartı yok. Hemen bozulur. Efendim ama e, kendi fiiliyle değil de gayri ihtiyari açılmış. Bir rükün miktarından az olursa, yani rükün miktarı diyelim işte kıyamda 3 ayet okuyacak kadar, rükuda diyelim 3 subhanallah diyecek kadar falan. E bundan az olursa namazın sıhhatine mani değil. Yani namazı bozmuyor. Ama e, efendim bir rükün miktarında açık kalırsa e, bozuyor. E, bu da hangi e, uzuvla alakalıdır? Demin saydığımız uzuvlardan birinin dörtte biri. Yani Kulaksa kulağın dörtte biri. E, efendim baldırsa baldırın dörtte biri. Şimdi burası çok tehlikeli kadınlarda Şura. Şuradan şuraya. Çünkü bol giyiyorlar. Yani mesela. Şimdi buradan da ne yapıyor? Kaldırırken bile daha eli açılıyor. Bazen şöyle şuraya kadar açıldı oluyor. Yani çok bol oluyor böyle. Bakıyorsun böyle bir yapıyor. Şöyle geliyor. Ya bu şimdi bayağı bir. Yani burası bir uzuv şimdi. Şura. E şimdi bu böyle şuraya kadar gelse yarı olur. Buradan buraya kadar değil ki çünkü. Yani uzun buraya kadar değil. Yani e, bilekten dirseğe kadar e, tabii, bir uzun diye tanımlıyor. E, demin yani öyle sayılmadı mı şimdi? Efendim bileklerle beraber kollar. Kol dediği bura. Dirseğe bilek, kat. bilek, şura. Bak ondan sonraki maddede ne demiş? Dirseklerle beraber pazular. Şuradan da şurayı koymuş. Zaten bir uzuv olduğunu nereden anlıyoruz? Abdeste burayı kabak farz değil. Şuraya kadar farz olduğuna göre uzuv. Bir uzuvun yarısına hoşçak atmazlar. E dolayısıyla e şimdi şu kadar bir açılma ne yapar? Şöyle yaptığın zaman şöyle. Dörtte bir kesin yapar. Hanımlar bundan dolayı ne yapacak? Lastik takıyorlar buralarına. Bileklere. Lastikli bir şey görüyorlar. Yani namaz elbisesi olacak. Rastgele elbiseyle kadın namaz kılamaz. Onu demek istiyorum. Gittiği yere de götürecek çantasında. Namaz elbisesini. Ha bazı böyle yapıyorlar. Etek götürüyorlar mesela. Etek. Uzun bir etek. Güzel oluyor. Ee, efendim. Üstlerinde de ona göre. E tabi kazak gibi şeyler pek açılmıyor. Bazı böyle sağ, şey, yapışanlar. Ama bu bol olanlarda açılma riski çok oluyor. Yerde, secdede de oluyor. Sürtünmeden. Orada da açılıyor. Ee, lastik bile bazı geri kaçıyor. Lastik geri kaçabilir. İşte onun Kendileri daha iyi bilirler. Eski Osmanlı'dan Halader Efendi Hazretleri'nin bir şeyi var bende. Efendim oğlu vermişti. Gece kıyafeti gibi bir şey mübareklerin artık Osmanlı'nın Şöyle ip var arasında. Onu buradan doluyor. Bilekte. bilekte. El bilekleri. El bilekte. Yani Osmanlı demek şeklidir. O mübarek de çok titizdi giyimine şeyle. Burada ya o zaman böyle bir şey ihtas etsinler. Şuradan bir ee, şey, diksinler. Ama hocam moda var bilmem ne var. Ya yani. modadan bile Allah'ın huzurunda yeni, modayla mı gideceğiz yeni ya? Yeni şeyler ihdas ediyorsunuz yani. İhdas etmiyorum. Şuranın açılmasını engelleyecek bir formül üretiyorum. E benimki zaten açılmıyor diyorsan sana sorun yok. E, Evham eder açılıyor ben muhafaza edemiyorum diye. Buradan böyle bir ip bağlasa. Namazını kurtarsın yani. Set avret dediğimiz bu. Ama hangi uzuv açılıyorsa onun dörtte biri. Yani öyle bir yanlış anlar, bir İhtiyat payı şudur budur dedik ama şimdi doğru e, kitaplar yani okuyalım. Yani özeti, özeti Bu konuşma bu, sebebi bunu tekrar gündeme bu. taşıma sebebi sebebimiz bu. Sebebimiz bu. Ama başka meseleler de duyuldu bak şimdi. Bu önemliydi. Avretlerin açılması. Ondan sonra e, burada da diyor ki avret yerlerine açılma bir uzuvda bir, değil de birkaç uzuvda e, olursa hesap toplanır diyor. Mesela bir uyluğunun 8'de biri, başka yerden 8'de birinin yarısı, 16'da biri, toplam 4'te birden az, olsa namaz bozulmaz. Ama bunu topladığın zaman diyor, kadının uyluğundan 8'de birinin yarısı, 16'da biri, kulağından 8'de birinin yarısı, saha itibariyle ikisinin toplamı, açılan iki uzvun, en küçük bak sen, açılan iki uzun nereden açıldı? Bir uyluktan, bir kulaktan açıldı şimdi bak. Bu sefer ne oluyor diyor? Açılan iki uzvun en küçüğü baz alınıyor. Şimdi böyle bir şeyler kafamda olduğu için işte birbirine girdi. E, açılan iki uzun olsa hangisi itibar ediliyormuş? Hayır başka bir problem daha var şimdi İ hocam. Birisinin dörtte biri öbürkünün sekizde biri için toplamı falan derken yani namaz mı kılacak? Açılan yerlerin Hayır, onu oranını miktarını mı hesaplayacak? Ama şimdi öyle bir durumda iade eder. Şüphe duyuyorsa şüpheli bir ara daha verelim. Yani demek istediğim işte iki edelim. uzuv olursa da en küçüğü baz alınıyor. Yani baldır büyük bir uzuv. Oradan toplasan etmiyor dörtte bir. Buradan da etmiyor ama ikisinin toplamı açılan en küçük uzuvun kulağın dörtte biri ediyor. Bozar. Yani öyle bir laftan geldik oraya da evet. yanlış biraz belki ifade edemedik yani tam meramımızı. Bunu güzel anlamış olan. Ama namaz ilmihalini mutlaka okusunlar. Ben burada her gün kalkıp her hafta bir matkap yapamayacağım. Hep içinde çok ilginç ayrıntılar var zaten. Çok ince ayrıntılar. Var. Değerli izleyiciler, Hüppeli evet. Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bir ara daha vereceğiz efendim. Bir, bir de Değerli Cübbeli izleyiciler, Hüppeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Saat 10'a kadar bir ara daha vermemiz gerekiyor hocam. Ondan önce de reklam vermemiz lazım. Rütük uygulaması öyle. Rütük uygulaması öyle değil ya bu var ya. 1 saatte 1 e, şu kadar verirler. 40 dakika. 12 e, işte, dakika hepsini bir işte kere de işte versinler biz de bir on... çay içelim. Vallahi ya Hepsini bir kere de vermiyorlar. Eee taksit taksit veriyorlar efendim. Efendim onun ee, için milletin de bizden ayrılma payı pek yok ha. E, yok. Ben buradan kalkamıyorum yani. yani. Ben buradan kalkamıyorsam onlar da şey ekmek ekran parasına kalkmasınlar çünkü. Aksi takdirde yarıyı kaçırırlar ondan sonra ne döner? Eşek vardı yapacağız bozulduya döner. Çetpanın <gülüyor> yarısı nıldı ya. Yarısını duymaz bak. Çünkü başlıyoruz birden. O nasıldı hocam onu o bir nasıldı, mısınız? O hoca vaaz ediyordu. Adam biri de vazı dinlerken mevzu geldi bir yerde. Efendim adam daldı. O arada hani, hocanın ne konuştuğunu hiç duymadı. Uyku hali. Bir uyandı. Hoca da tam dedi ki eşek bağırdı. Abdest bozuldu. Bu da bunu duydu. kartı çıktı. Ondan sonra tabii vaaz bitti. Cemaat daldı. Adam yine bir gün bir yerde bir namaz kılanlar var falan. O arada eşek bağırdı. Puta diyor ki, ya namazınız bozuldu diyor, daha ne şey diyorsunuz, namaza devam ediyorsunuz. Millet de namazı bozmuyor tabii ki, diyor, milleti dürtüyor yani. Namazınız bozuldu kardeşim, ben millete... Namaz bit, Ne diyorsun sen ya? Ya ne diyorum olur mu? Eşek bağırdı diyor. E bize ne kardeşim? Bizden bir şey çıkmamış efendim. Niye benim bizim abdestimiz bozulmadı, namazımız diye bozulsun. Diyor kardeşim ben hocadan duyuyorum ya bırak Allah aşkına böyle hoca olur mu? ya vallahi hocadan duyuyorum. Hangi hocadan şu hocadır ya bu hoca böyle şey demez ya ya dedi demedi e gidelim. Gittiler hocaya. Hoca dedi ki sen dedi o şeyden evvel o sözden evvel uyuyor muydun dedi. E, biraz dalmıştım dedi ama dedi sen dedin dedi bunu ben kesin duydum dedi. Eşek vardı atlası bozuldu dedi. Kardeşim dedi ben niye anlatıyorum dedi teyemmümü anlatıyorum dedi. Eşeğin üzerine adam suyunu koymuş sefere çıkmış. Sonra adam bir yerde uyuyakalmış. Uyanmış ki eşek yok. Ne demek? Su yok. Namaz vakti geçecek. Bu sefer mecbur teyemmümle namaza durdu. Tam o arada eşek bağırdı. Ne demek? Su geldi. O zaman abdest bozulduğu için otomatikman namaz da bozuluyor. Su geldiğinden. Sen dedi ya başını duymamışsın dedi. Sonunu duymuşsun. Şimdi bunun gibi olur yani. Burada şimdi reklam arası derler. Lafın yarısını baştan biz başlarız. Ne dediğimizi kaçırırlar. Ondan sonra bir duyarlar bir tarafını. Vallahi Cübbeli Hoca dedi diye de yemin de ederler. <gülüyor> şey La takrabus salate. Namaza yanaşmayın. E, şimdi dediğimi. bir izleyicimiz e, Kemal Nazif söyleyen. Ama ben bu şeylerde biraz konuşma hakkımı kullanayım canım, duramıyorum yine. Bazı susma hakkımı da kullanacağım bu mektuplardan. E, yo şöyle yani susma hakkını kullanıyorsanız mesele yok zaten. Bu ama bir fıkhi konuyla ilgili isim filan da vermiş ama biz ismi tekrar etmeyeceğiz. Bir cevap hakkı doğmasın ama Mehdi gelmeyecek misyonerlerin dünyaya inandırdığı, dayattığı bir Hıristiyan öğretisidir. Demiş. Diyenler var. Evet. Ee, Eski Diyanet Reisi bir de. Işte Cübbeli Ahmet Hoca bu konuda ne der diye Sizden ya, görüş sormuş. Ya Belihahmet Hoca kim ya? Allah'ın Resulü bir şey buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de, Müslim'de, Kudüs'te İmam Oluca işte zikrediliyor. Önemli sıfatlar taşıyan kişilerin bunlardan haberdar olmaması ihtimali olmadığına göre onlar nasıl oluyor da bu görüşü seslendirebiliyorlar? Efendim bakın akaidi, nesefi gibi, ilmi kelamın bütün kaynakları, e, emali gibi efendim ...taftazanilerde... ...bütün şehirlerde metinlerde... ...ahir zaman alametleriyle alakalı... ...muhbir-i sadık... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberlerin hepsi haktır ve gerçektir. Bunlar lafzen olmasa da... ...manen mütevatirdir. Bunların inkarı... ...kafir edecek kadar adamı kötüye götürür. Ee, şimdi mesela... ...İsa aleyhisselamın inişi... Aslında ...bu adamlar... Ben... Hayır şimdi siz Mehdi diyorsunuz... ...bu adam... ...bu adam kim biliyor musunuz... ...bu memleketi hangi diyanet reisleri yönettiğinin... ...örneği olsun diye söylüyorum... Diyanet kimlere teslim edilmiş bir zaman. Bu adam İsa Aleyhisselam öldü diyor. Ben yani, de... İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor. Tam onu söyleyeceğim. Ee, e, soru şöyle. Diyor. Sebebi ne ne diyor biliyor musun? Şey Gökte yaşıyormuş ikinci Kasım adı. Nasıl yaşayacak diyor. Oksijen yok diyor. Yani ayet var, hadis var mühim değil. Oksijen yok ya. Ama şöyle de bir ifade nasıl var. Nasıl yaşayacak diyor. Bakın e, soru şöyle. Televizyonda izlediğim bir hoca Hazreti İsa'nın ölmediğini dünyaya geri döneceğini Ölünce Hazreti Peygamber'in yanına gömüleceğini evet, söyledi. Televizyonda seyretti hocaya dedi ki taberi tefsirinde var o hadis. Yani muhtemelen sizsiniz bu. Ben evet, öyle hatırlıyorum. Muhtemelen yani doğru olabilir evet. Ayrıca Mehdi'nin kıyameti... Bir tane daha var sabahkada konuşan ama o pek hoca değil. <gülüyor> Bine bize kalır o iş. Ayrıca Mehdi'nin kıyamete yakın bir zamanda geleceğini de ifade etti. Bunların doğruluk payını sormuş. Cevap da şöyle. İsa ölmüştür. Bir daha geri gelmez. Ve ma katelü ma Onu öldüremediler, asamadılar diyor Kur'an. Ben raffa'ullahu Allah onu kendi katına yükseltti diyor Kur'an. Kur'an, İsa'nın vefat ettiğini söylüyor diyor. Asla. İnni müteveffike. Ben seni vefat ettireceğim ayeti. izgalallahu ya İsa. Allah dedi ki, ey İsa, inni müteveffike. Ben seni vefat ettireceğim. Ve rafi'u Kendi katıma yükselteceğim. Bu ayette, iki tane mana var. Bir manası, müteveffike. Ecelin geldiği zaman. Vefat ettireceğim. Taciri gelmedi. Biz de eceli gelmeyecek demiyoruz ki. Ben seni vefat ettireceğim diyor. Ettirdim demiyor. Bu adamların verdiği ana mazi kasil olması lazım. Vefat ettirdim. İnni ki ben seni vefat ettireceğim diyor. Yani ecelin geldiğinde ruhunu alacağım diyor. Bir. İkincisi onlar diyorlar ki İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var. Mahşerde. Felemma tevffeyteni. Sen beni vefat ettirdiğin zaman. Kün te enterrakı baleyim. Maide suresinde. Onların başına gözcü sen oldun diyor Allah. Ama o mahşerde diyor onu. Dikkatinizi çekerim. Mahşerdeki sözü. Peki mahşerde zaten İsa aleyhisselam da ölmüş dirilmiş oluyor. Onun için sen beni vefat ettirince demesi de e, yerini bulmuş oluyor. Yani İsa aleyhisselamın sen beni vefat ettirdiğin zaman ettirdikten sonra demesi yerinde bir ifade. Çünkü de Mahşer kurulmuş zaten orada. Zaten ölmüş dirilmiş o da. E, ben seni vefat ettireceğim Buyruğu da ecelin geldiğinde canını alacağım. Ondan sonra vefat gelmesi Arapçada illa ölüm değil. Allah yu teveffelen füsahine merte aynı kökten gelen yeteveffa. Hani müteveffa derler vefat edene. Allah yu teveffelen füsahine meutia. Allah canları ölüm vakti gelen geleninde alır. Vellet ilem temut eceli gelmeyenlerin ne nea uykusunda alır. Dolayısıyla uykuya da vefat diyor. Ruhun alınması itibarıyla yani işlevi kalmıyor ruhun. Göremiyor, konuşamıyor. Ya bunu da vefat diyor. Burada da İsa Selamın yerden alınması ne da vefat tabirini kullanıyor? Yerden alınma. Ben seni alacağım. Yani oradaki müteveffike kabizuke. Ben seni kabiz edeceğim. Beyzavi tefsiridir, keşşafıdır, şusudur, busudur. Akli ve nakli. Hadis kanalıyla mefhur eser tefsirleri olsun. Zahiri lügata dayanan, sahibi keşşaf gibi, beyzavi gibi Ekol olsun. İki ekol vardır biliyorsunuz. Ee, mesul rivayetlerle tefsir yapar. Bir de makul rivayetlerle rukata yani, dayanıklı rivayet, yapar. Dirayet. Rivayet, rivayet Bunların hepsi de burada ittifaklıdır. Yani Allah oksijen yok diye ikinci katta İsa Aleyhisselam'ı yaşatamayacak. Yani böyle bir mana olur mu ya? Tabii burada öyle ee, yok, bir ifade öyle yok, diyor, yok Onu ben öyle kendinden diye. duydum. Bir televizyon kanalında. O diyor ya bir hoca böyle diyordu. Ben de öyle onun öyle dediğini duyduydum. Şimdi dolayısıyla İsa Taberi tefsirinde geçen bir hadis şerif, İnne İsa lem yemut, İsa ölmemiştir. Ve inne uraciun leku kıyamet kıyamet size dönecektir. Bu hadis-i şerifler manen sahittir. Yenzelü ve fikumübni Meryem. Meryem'in oğlu aranıza inecektir. Bu Buhari'dedir. denir. Ama birçok kaynakta olduğu için sahi kaynakta bu mütevatirdir. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü konusu Buhari ve Müslim'de de olduğu için Hazreti Mehdi'nin çıkışından daha kuvvetlidir. Veya daha kuvvetlidir. Tevatür e, orada fazladır. Bir arayı daha verelim. Ancak yani Hazreti araksa... Mehdi'nin de mütevatirdir. Manen mütevatirdir. Hepsi bunların inanılması gereken böyle kütübü sitte hadisleri yani inanılması gereken. Yani buna inanmayan bu hadiste de inanmayan namazın rekat sayısını öğlenin dört dekat olduğunu da o hadislerden öğren, öğreniyor yani. O kaynaklardan öğlenin dört dekat olduğunu öğreniyor. Abdestin şunun bunun farzını zekatın kırkta birini öğreniyor. Kur'an'da yok bunlar. Yani bu kanunlarda kaynak olan bir eserlerdeki diğer kaynaklar işine göre taşlı pirinç değil bu. Peygamberin sözünü istediğine göre ayıklayamaz. Bir arayı verelim devam edelim ama bu arada bir ilginç konu daha var. Adetli kadın ibadet edebilir mi? Oruç tutar mı? Namaz kılar mı? Ee, evet diyenler var. Öyle mi gerçekten? Cevabı kısa bir aranın ardından alacağız efendim. Şey Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, reklam arasından önce söylemiştik. Ee, sizden gelen bir soru da var. Ayrıca bir mektup aracılığıyla da benzer bir soru sorulmuş. Kesinlikle ee, Hz. Mehdi'nin geleceğine inansınlar. Deccal'ın çıkacağına inansınlar. Yeccül mevcut çıkacağına inansınlar. İsa Aleyhisselam diridir ineceğine inansınlar. Bütün eli sünnet kaynakları, ittifakla, e, bütün ilmi kelam metinleri ve İsa sevfeye eti ve yutvi li dedcalin şakıyin zi kabali emalinin metnindeki bütün i̇mam kaynağı, bütün alimlerin kaynakları İlmi kelamın ilk metinleri, ilk kaynakları. Çünkü neden? Hadise bakarlar. Resulullah s.a.m. hadisinde bu gibi konularda hadislerde sıhat aranır. Yani fazal-i amalde, sevap hadislerinde, Recep'ten bir gün oruç tutana, şu sevap, iki gün oruç tutana, Recep'in şu namazı, bu sevap, şu namazı. Bunlarda illa hadisin sahi olması şartı yok. Sahi değil demek, uydurma demek değildir. Sahi en üst zirveçdir. E, altında dereceler var. Sahih'ten de yukarı mütevatir var. Mütevatirdense sahih gelir yok olmadı hasendir. Efendim ondan sonra zayıftir. gariptir bu lafızlar ve hadis istilahında. Bunların hepsi amel edilir, faziletli amellerdir. Ancak mevzu ise yani mevzu tamamen uydurma, uydurma. hiçbir kaynak değil. o yani ondan amel edilmez. Dolayısıyla e, bunlar Ahmed'im de Hanbel diyor. Buyuruyor ki Bunlarda biz diyor gevşek davranın. Senedini çok karıştırmayız diyorum hadisin. İbadetin sevabı fazileti babında. Ama diyor itikat veya fıkıh meselesi ise helal haram veya inanç. Mehdi gelecek mi inanç bu. Böyle meselelerde çok şiddetli davranırız, sıkı. Ee, yani. E, e, sık yani düşünürüz, sıkı düşünürüz. Bu noktada da e, Mehdi hadisleri benim Mehdi hakkında kitabım vardır. Bu kitaba baksınlar, bütün kaynaklarıyla Mehdi'nin geleceğinin bütün delillerini görsünler. Deccal da aynıdır. Ee, Meccul zaten ayetle sabittir, inkar eden kafir olur. Diğer bunları da inkar eden mütevatir, manen mütevatir hadisleri inkar ettikleri için sanki şunu demiş oluyor, şu anda peygamber olsa burada da onun ağzından duysam bile inanmam demiş oluyor. Çünkü manen mütevatir demek, illa aynı inne lafzıyla değil de öbüründe ne öbüründe veynne. Mühim değil ama mana aynı yere geliyor. Mehdi gelecek. Babasının adı, babamın adı, kendinin adı, benim adım Medine'de doğacak, Mekke'de biat olacak falan. Bu mana birçok lafızda var. Ben bunun hakkında dünya kadar delil koydum. Hal böyle olunca böyle bir mütevatir hadisi ben inanmam. Niye inanmıyorsun? Allah mı kadir değil? Yok haşa Allah kadir. Peki Resulullah sen bunu söylememiş mi? E söylemiş bu kadar kaynakta var. Bu adamlar peygamber iftiram ettiler. Bukhariler, Müslümler hepsi. E söylemiş. E söylemişsin sen nasıl, niye inanmıyorsun? Ama atmosferde u, hava yok. Nasıl yaşayacak? Oksijen yok. Sen bunu dediğin zaman zaten o zaman sana ben cennet nerede derim, cehennem nerede derim. Her şeyi derim sana. Sen akla mantığa dini vurup da aklım almıyorsa ben buna inanmıyorum dedikten sonra Diyanet Reisi değil Müslüman bile olamazsın. Evet. Şimdi e, izleyicimizden de gelen bir soru var. Yani mektupla eski da da gelen soru. Adır. Yeni dinleyiciyi izah evet. etmesinler. Evet. tabii ki. Evet, bunları da e, zaten isim filan kullanmadık. Müim olan bu konuda. E, isim müsavhanın ne aynıdır ne gayrıdır yani <gülüyor> <gülüyor> ne Farklı şimdi? görüşlerin olduğunu e, ortaya koymak. Evet, hayızlı kadın hangi surelere okuyabilir diye sormuş bir izleyici. Bir mektupla gelen soruda da e, hayızlı kadın ibadet edebilir mi? E, bu konuda. Evet ibadet edebilir, her vakit, özürlü sayılır, her vakit işin ayrı namaz kılacaksa ayrı abdest alması gerekir. Oruçla kendini güçlü hissediyorsa tutabilir. Kim zırvalamış bunu ya? Güçsüz hissediyorsa e, orucu e, Amma daha sonra kaza eder. Bir de Yesiru işine geldi, bile. kolaylaştırın zorlaştırmayın bize takılırlardı senelerdir. Şimdi kaçtık katına namaz kıldırttırıyorlar ya. Bir de oruç tutturuyorlar o kadar takatsiz. Yani tutabilecek yani. takatsizse kaza eder. Ne demek takatsiz canım? Normalde bellidir. Kan kaybı var zaten. Yani. Allah, e... Allah. kulü Gülü ve ezen diyor Allah. Hayız bir eziyettir. Sıkıntıdır kadına. Ayetle sabit bu. Ne demek yani? Şimdi kesinlikle bu fetvalar yanlıştır ve batıldır. Nice hanım kardeşlerimiz, örtülü kardeşlerimiz bu batıl adamların fetvaları yüzünden hayızken namaz kılmaya başladılar. Kâbe'ye giriyorlar. Hayızken şimdi. Tavaf yapıyorlar. Mescide girer diyorlar. Dört mezhepte hayızlı kadın camiye giremez. Dört mezhepte ittifaklı yani, cumhur. Derken yani şaz bir görüş bile yok. Ama Mustafa İslamoğlu kalktı dedi ki Yahudileşme Temayülü diye bir kitabı var. Biliyorum. Bunu da kitap Akit Kastacı dağıttı. Ben de bunu bir inceleyeyim dedim. Neresi yanlış var diyelim. Bir de baktım ki neresi doğru. Elimde kaldı kitap. Çiz çiz çiz, çiz cevap bile veremedim. Bizzat diyor ki hayızlı kadın camiye giremez diyen müçtehitler Yahudilere meyletmiştir diyor. Çünkü diyor Yahudiler diyor ayızken kadını evden dışarı atarlardı diyor. Bunlarda Yahudileşme temayülü gösterdiler. Vah vah vah vah. Koca İmam-ı Azam İmam Şafii Yahudileşme temayülü gösterdi. Aynen bunu söylüyor ya. Bunu da İslami basın yayın dağıtıyor. Milletine öne girmiş. Cübbeli ne yapsın ya? Kimle uğraşacağımızı şaşırdık ya. Şimdi bu kesinlikle mescide giremez. Namaz kılamaz. Efendim oruç da tutamaz. Buhari hadisinde, e, namaz ilmi halinde de bu konuların kaynak delillerini vermiş olabilirim. Şimdi ben e, her şeyi birden hatırlayamayabilirim. Eee kaynak olan ama söylüyorum Bukhari'de var kesin söylüyorum. Eleyse de hadat. ve Kadın hayız oldu mu? Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz diyor. Bu hadis sahittir. O sıra bütün ümmetin ameli bu yöndedir. Dört mezhebin ameli bu yöndedir. İhtilaf yok ki. Kur'an okuyabilir mi? Kur'an okuyamaz. La imesuhu ille muttahar. Dua edebilir mi? E, dua edebilir. Şimdi efendim... Dua maksadıyla Kur'an ayet okuyabilir onları mi? Onları söyleyeyim. Yalnız şeyin farkını söyleyeyim. Namazla orucun. Namazla orucun farkı şudur ki... Namazlar günde beş vakit olduğu için... Kadında e, her ay üç günden aşağı olmamak üzere... Çünkü üçten aşağı düştüğümü özür oluyor. Namaza zamanı değil. 3 günden aşağı olmamak, 10 günden de yukarı olmamak e, kaydıyla bu arada bir bu hali gördüğü için namazla günde 5 kere tekerür ettiği için zorluk olacağından Allah'ım namazı bağışlamış. Hiç sormaz. Kılmalı yüzüm yok diyor. Ama oruç senede bir kere olduğu için burada da yüz günleri en fazla toplasan 10 gün ne denk geldiği için 10 günden sonrası da özür oluyor, mani değil. 10 güne denk geldiği için senede 10 günün kazasında bir zorluk olmaz. Sağlamken yani temizliken. Rabbim onun için orucu kadının utesinde bırakmış. Kaza çek. Kaza da demez ona işte yani. Çünkü gününde tutmasına mani vardı. Ama namazda ne büyük bir kolaylık. Çok büyük bir kolaylık yani. Günde 5 kereden 10 gün 50 vakit Efendim, namaz e, bunu yetiştiremeden bir daha ay geliyor hemen. Yani çok kazalar birikebilir. Namazı bağışlamış. Bundan dolayı efendim namazda kılamaz, oruçta tutamaz, ee, Kur'an okuyamaz. Ee, efendim şimdi yanı Mustafa Şahmolla bir kere bana bir cevap verdi bir internette. Ben de dinledim sesinden. Orada cevap verirken diyor ki ya diyor bana iftira diyor diyor. Niye diyor? Ben namaz ee, kılar demedim diyor. Oruç tutar dedi. Özlü ne mi? Hanım sultan zannettim de, diyene benzedi yani. E şimdi e böyle şey <gülüyor> olur mu ya? Hadis-i şerifte diyor ki la tu salli, namaz kılamaz ve la tu oruçta tutamaz. Sen burada acayip bir işler. Şimdi bazı ilahiyatçılar namaz da kılar oruçta tutar. Hadi bunları anladım. Çünkü neden? Araba raydan çıktı ya el-i sünnetten. Raydan çıktıktan sonra şaram böyle yuvarlanması kaçınılmaz. Orayı anladım. Bu şimdi yarıya dingil üstünde tutuyor şimdi. Böyle yuvarlamış. Diyor ki ben namaz kılar demedim Oruç tutar dedim. Ya bu sefer tercih plan müretçi. Bu hadiste ikisi de yasaklanmış. Sen ya bu hadisi kabul etme ikisini de yapar de. Ya burada namaz da oruç diye tutar. Hadisin neresini böyle ayırdın birbirinden? Ayrımhane hakkın var. Hangi müçteydi takliden? Ben de doğru soracağım. Sen müçtehid ki. <gülüyor> yani bu görüşü ortaya koyarken e, ya bunlara, nereden yola ya çıkıyor? Babacığım bunlara soracağız. Sen bir defa vasfını tespit edelim senin kardeşim. Hele bir gel. Buyur. Müçtehit misin, mukallit misin? Adama bunu soralım. Zaten adam kafadan müçtehitim dediyse biz de buna diyelim ki efendim kusura bakma yani <gülüyor> Bakırköy'e bağlanacak adamlarla vakit geçirmemize meşgul olmamıza bir lüzum yok. Konu kapanmıştır. Müştehitim diyenler hiç konuşmamıza bir gerek yok. Mukallitim diyorsa gel bakalım. Sen mukallitsin, ben de mukallitim. Benim gördüğüm hiçbir kitapta, hiçbir mezhepte böyle bir şey yok. Sen bunun mukallitsini kimi taklit ediyorsun? Abduhu mu? Afgani mi? Reşit Rıza'yı mı? Hangi masonları? Senin taklit ettiğin yer neresi? Bu reformistleri taklit ediyorsun. E bunlar müştehit mi? Değil. Şimdi orada bir soru var. Zaten o soruya geldik mi bayağı bir şey edeceğiz. Mezhep nereden çıktı diyor, evet. nasıl oluştu diyor. Zorunlu mu diyor, bağımlı mıyız diyor. Mesela orada da buna gireceğiz. Sen müçtehit misin, mukallit misin? Aslında onu... E, bir, Ona da girebiliriz. Yani. Onu başlı başına... E, önümüzdeki hafta mı konuşsak acaba diye Yok, düşünüyorum. Yok bu hafta da konuşamıyorum. Çünkü çok kapsamlı. O zaman bir çok değinip kapsamlı. geçelim. Yani şimdi, kapsamlı bir konu. Şöyle bir mesele var. Ee, şeyi de cevap verelim. Kadın hayızlıyken Kur'an okuyamaz. Kur'an dinler. Aşi annemiz diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim e, kucağımda yatardı başını koyup mübarek yani ben efendim bazı kere okurdu. Ben hayz halinde olduğum halde onun Kur'an'ı dinlerdim. Ama okumadığını ifade ediyor. Yani dinlerdim. Yani dinlemesine mani yok. Kur'an'a tutması yasak. elini tutması da yasak. Kusülçüs hükmünde. E, okuması da yasak. Dua mahiyetindeki sureleri okuyabilir. Dua mahiyetindeki sure demeyelim. Dua mahiyetinde pek sure yok. Yani hadi Fatiha diyelim dua mahiyetinde. Yani. Fatiha'nın bile ee, ...ihtina sıratan müstakimden sonrasını... ...okuması münasip düşüyor. Yani bizi hidayet et, dost doğru Çünkü baştan... ...Allah'ın medisena var da bir dua... Şey. ...gerçi elhamdülillah da duadır... ...bir hadiste eftalü diyor. Hani dua mahiyetinde okumak... ...diye bir mefhum da var. Ama orada bile ihtina sıratan... ...rabbena atina fid dünyaha sene. Ee, i̇şte... ...rabbena... İh, Rabbena bil ...gibi Kur'an'da dua ayetleri vardır. Tespih çekebilir mi? Çekebilir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allah'a ekber. Cünüp de çeker bunu. Bir adam cünüpken bile Subhanallah demeden durmasın diyor. Zikre devam edebilir diyor cünüpken bile hadis-i şerifte. Ee, dolayısıyla e, hayz kadın tesbih çeker, salavat-ı şerife okur. Bunlara mani yoktur. Evet. Ee, şimdi sorulara devam edelim. Ee, öyleyse geçen hafta tamamlayamadığımız tam geldiğimizde vaktinde olduğu bir soru var. Ee, hocam demiş bir izleyicimiz böbrek hastalığına bir dua şifa için evet, var mı? bu kardeşimiz onu sormuş yani ben de onu baktım çörek otu kitabımız var bizim çörek otu mucizesi kansere, şuna hepsi mucize hadis-i şeriflerin kaynaklarıyla ve e, eski kitaplardan e, efendim e, tercümeler çeviriler yaptıydım o çörek otu kitabının 33. sayfası 43. sayfası bir de 46. sayfası. Zaten arka firisi çevirince yazıyor başlıklar. Bu başlıklarda böbrek hastalığına derken Kur'an her şeye şifadır. Hadislerde dualar her şey şifadır. Her şeyimize her parçamızı Allah yaratmıştır. hepsini Allah'ın ismi şerifiyle e, zikriyle şifa olur. Allah'ın izniyle eceli gelmediyse. E, bu sayfalarda o duaları bulup amel edebilir. E, bir başka soruyla devam edelim. E, hocam demiş Allah rızası için İhlas-ı Şerif'in son ayetinde Nun harfinin atlaması caiz midir? Açıklar mısınız? Yani işte o tecvid kurallarına riayet ettiğimiz için Nun'u lema vurduruyoruz. Ve lemye küllehü küllehü küfüvene had diyoruz. Mesela ve lemye kün lehu demiyoruz. Ama bir adam ve lemye kün lehu dese namazı bozulmaz. Ama e, kasıtlı yaparsa bu tecvid kaidelerine riayet, gereklidir. Yani kasten bozanlar günahkardır diyor. İmam Cezeri Hazretleri. O çoğunluk bunu bilmez. Çünkü Kur'an Rabbim öyle indirdi diyor. Yani Cebrail Aleyhisselam tecvid kaidelerine ile okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bundan dolayı atlamak caiz mi derken atlamamak caiz mi demeydi sorması lazım. Atlamak <gülüyor> şart tecvid, tecvid kurallarına göre, göre. Öyle ye küllehu'' diye geçiş vardır. Atlamak caiz mi derken tabi atlamak çünkü nun orada lama efendim giriş e, tedahül oluyor e, giriyor. Onun için lam telaffuz ediliyor. Nun arada e, ona dahil oluyor. E, caiz mi değil tabi gerekli. Öyle tezvit kaidesi öyledir. Öyle okunmalıdır. Ee, bir başka izleyicimizde ''Hocam demiş kalıcı dövmede abdest olur mu haram mıdır?'' diye sormuş. E şimdi, efendim, kalıcı dövmede abdest olur dedik kaç kere. Çünkü bu e, zaruret de var artık. Bir de e, şey yapamıyor, e, zor oluyor çıkartması falan. Kimi de maddi e, külfet oluyor. Onun için çıkartma mecburiyeti. Zor olmadan, kolaylıkla çıkartabiliyorsa çıkartsın. Yok efendim, zorluklar varsa çıkartmasa da olur, tevbe etsin. Çünkü bir laneti, mucip bir günah yapmıştır. Tevbe etsin. Ancak e, resim varsa... Canlı resmini çizdirmişse, o orası açıkken üstüne bir elbise falan giymeden namaz kılmasın. Namazda çünkü o canlı resmi olduğu için onu örtsün. Ee, Abdestle namazına mani yoktur. Çok tövbe istiğfar etsin. Ama bilmiyorum. Şimdi biraz kolaylaştıysa çıkartmak şu bu acısız, parası az. Her zaman çıkartmak daha iyidir. Ama eskiden incelediğim zamanlarda zorluk, çok acı verici zorluklar olduğu derinin içine işlendiği için böyle bir şey duymuştum. O zorluğu da İslam onu e, mecbur etmiyor, katlanmaya evet. mecbur etmiyor. Ee, bir başka izleyicimizde namaz kılarken duayı okuyup okumadığımı unutuyorum. Tekrardan kılmak gerekir mi? E şimdi bu nadir vuku buluyorsa ara sıra o zaman iade eder. Tekrar kılar. Ama bu devamlı oluyorsa demek şeytan onu oyuncak haline almış. Vesvese. O, vesveseye sokmuş, şeytan onda bir e, girizgah edinmiş. Onu iade etmez. Çünkü neden? İadeyi de iade gerekecek. İadeyi de iade gerekecek. Kıyamete kadar bir vakit namazı kılamaz. Bundan <gülüyor> dolayı. Efendim bir ara daha verip devam edelim. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Çok kısa bir aramız var. Yine birlikte olalım efendim. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize sizden gelen soruları cevaplayarak devam ediyoruz. Ve sıradaki soru bir izleyicimiz bir hanım izleyicimiz. Ben Ramazan ayında hamileydim. Oruç tutamadım. Bu oruçları ileriki bir zamanda tutmak farz mı? Ne şekilde tutmalıyım diye sormuş. E tabi tutmak farz. emin de dedik ya, hayız bile olsa o düşmüyor. E, namaz gibi değil. Dolayısıyla hamilelikte güçsüzlükten dolayı müsaade edilmiş, ediliyor. O da dolayısıyla onu güne gün, efendim ne şekilde derken de güne gün. E, bu da peş peşe olma şartı da yok. Yani. Ara vererek. E tabi bir Ramazan tabi herhalde tabii. Hayır bu sene de mesela atalım. Ramazan Ağustos ayına e, rastlayacak. Evet. E, Aralık ayının kısa günlerinde kaza etse. Yani şimdi mümkünse e, ölüm marşı var bu var. Geciktirmeden. En, e, en erken farz bu. Borç bu. En erken surette e, tutmaya gayret etsin. Ama burada tetabu şartı yok. Arda arda olması şartı yok. E, o yüzden güne gün Zaten kefaret değil. Mazereti olduğu için tutmamış. E, güne gün, aralıklı birkaç gün dinlenip vücut, e, birkaç gün güçsüzse, kansızsa falan bir de vücuduna göre de hareket etsin. Evet. E, efendim. E, Ama iadesi gerekir. Bu, şey, e, mutlaka tutması gerekiyor. Mutlaka e, tutması e, tutamadığı gerekiyor. Tutamadığı oruçları Tabii, farz. gününe gün. Evet. Farz evet. E, bir başka izleyicimiz de hocam iş yerimize, arabamıza, evimize sigorta yaptırmak caiz midir? Ekseri dedi. ulemaya göre caiz değildir. Bazı alimlere göre caizdir. E, hangisi işine geliyorsa, hangisi içine siniyorsa onu tercih etsin. Öyle evet. bir, bir anlam çıkıyor. E, öyle çıkıyor. Yani evet. ekseri ulemaya göre caiz değildir. Çünkü bu me me şey mesele eski dönemde yoktu. Temelleri eh, var. Evet. Yani bundan ilk söz eden eee İbn Abi'nin yani yine bir 200 senelik bir şey. Caiz olmadığı görüşünde olanlar ki ekseri ulema ifadesini kullandınız. Evet. Ee, hangi sebeple caiz değil? İşte dil, efendim şeye giriyor. E, fazla alıma giriyor. Az yatırı fazlama gibi. Yani şimdi e, sen e, diyelim e, ayda 300 lira ödüyorsun. E, bu devlet sigortasını demiyoruz ama. Evet. Devletin yaptığı, memurlara yaptığı sigorta. Yani kasko, yangın sigortası onlar caiz. vesaire. Onlar çünkü e, zaruret, resmi konmuş. Yoksa araba alamıyorsun, şunu yapmamız bunu yapamıyorsun. E işçi sigortalı olmak durumunda, öbür türlü yasak. Onu konuşmuyoruz. Onu, konuşmuyoruz, onu de temas etmişiz. Kasko olarak. mesela. Bu isteğe bağlı. Kasko isteğe bağlı. Ekser ulemaya göre caiz değildir. E, bazı cevaz veren alimler vardır. Şimdi ekser ulemaya göre caiz olmamasının anlılıktaki mesele faize sokuyor. E, faize de sokmasının yönü nedir? E, ben efendim, eee 300 lira 500 lira işte veriyorum işte bir sene olmuş diyelim ki 3000 lira toplam vermişim. Ondan sonra bir şey çıktı arabanın başına. 30 bin liralık 30 bin lirayı alıyorum. Evet. Yani 3 veriyorum 30 alıyorum. Dolayısıyla bir faiz gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani diyorlar. Şimdi caiz diyen alimlerinde bazı gerekçeleri var. Burada aslında sistem Buna cevaz verse, yol verse sistem asla sistemin içinde de bunların yolu da bulunabilir Biz bunu 20 sene evvel Bazı yetkili hocaefendilerle Dört mezhep hususunda Fetva verebilecek derece muktedir alimlerle istişare yapıyorduk Şimdi o zaman hatta Ben şöyle bir şey Bir de çıktı adım da söylemeyeyim şimdi Bir İslami sigorta şeklinde bir adıyla da çıktı bu 15-20 seneye yakın bu iş Doğru Hatırladım. Bu tuttu tutmadı meselesi. O zaman biz bu fetvaları inceledik. Biz de istedik ki olsun bu. Ya Bunun caiz olan bir yönü varsa muamele o yönde yapılsın. Caiz olsun. Nasıl ki finans bankları oldu. E bu niye olmuyor ya? Olmuyor derken oldurulmuyor yani. Birisi kalkıp da buna göre bir sistem kursa bu olur. Şöyle ki bu sigortaya para verenlerin tümü zaten şu anda da öyle ben kaza olmayacaksa bela olmayacaksa başıma bir şey gelmeyecekse ben buradan bir şey almıyorum durup dururken olunca da kaç lira? Şu, kaç lira? alıyorum <gülüyor> ama bundan da diğerleri rahatsız mı? hayır gönüllülük ha, şimdi o zaman burada biri diyor mu ki ya bizim araba 10 senedir kaza yapmadı herif senede bir kaza yapıyor hakkımı haram ediyorum buna o, her sene kaza yapıyor alıyor parayı biz de 10 senedir kaza yapmıyoruz avanak mıyız? <gülüyor> ya Allah balına canına zarar vermemiş. Hamdet kardeşim. Şimdi ben hiç böyle bir şey duymadım. Haram ettim hakkımı bu sigortadan ya. Hiç kaza da yapmadık. Herif her sene kaza yapan alıyor onları haram Şimdi dolayısıyla gönüllülük var. Sistemi bilerek ve gönüllü e, olarak tamam. razı oluyorsunuz. Dahil i̇şte oluyorsunuz. burada ne yok? Hırar yok, aldatma yok. Zırar yok, zarar verme yok. Burada yalan yok, bir şey yok, bir şey yok. Herkes razı biliyor gidiyor orada. Başına ancak şu şey, gidiyor... Sigortadan para alayım diye tamponu ha, o, bir çizdiriyor. O, o. Yalan beyanla alıyor. Bu haram, küllün. Ama yalan beyan yok, şu yok, bu yok. Afet, musibet, takdiriyle başına bir şey geliyor. Buradan ödediği e, şeye, e, nispetine bakılmaksızın, bugüne kadar ödediği 10 lira olmuşsa da, zararı 100 liraysa da 100 lira karşılanıyor. Bu bir havuz gibi. Şimdi burada, şöyle bir şey olabilirdi belki. Yani, e, şeye, Buraya para verenler hepsi lafsi olarak sözlü, Hani dedik ki İslam akte bakıyor, lafsa bakıyor. Dese ki ben bu parayı bu kuruma hibe ettim. Yani hibe ettim. İstediği yerde istimal edebilir. Böyle bir yaklaşımla bir hibe lafsiyle verirse, dolayısıyla para kurumun olsa. Ondan sonra da hepsinin rızası falan kimin başına gelirse bu diyelim ki şunu şuna benzetelim. Kadınların gün yapması. Altın gün Altınları topluyorlar. E, her ay birinde bütün altınlar toplanıyor mesela. E şimdi biz beş kişi aramızda. Beş kişiyiz. koca ortaya para. Her ay elli lira. Kimin başına bir şey gelirse bu burada biri kendinden alsın. Hibe ettik. Yani burada. Böyle bir şey yani gibi olsa bunun oluru var diyordu alimler. Caiz diyen alimler de bu şekilde. <gülüyor> Ama burada bir lafsi problem var. Yani sen efendim adamdan hibe etme gibi bir söz almadığın zaman Tabii böyle bir şey sormadığın mevcut zaman mevcut sistemde bu toplanan paraların e, mevcut finans sistemi bankacılık sistemi içerisinde malandırılması yani e, faiz yoluyla yok onu da sen işte öbür sistem yap Evet. Kar payına koy. mevcut sistem böyle işliyor demeye çalışıyorum. Hay, mevcut sistem böyle işliyor ama şimdi zaten sen bunu finans kurumunu kurmuşsun. En zor tarafını halletmişsin. Burada zaten e, paranın zarar etmemesi ve kara geçmesi için e, e, kar zarar sistemi hatta neyse efendim işe yatırma e, çalıştırma sistemi kurulu. Bu oradan da çalıştırılabilir. Kar da ettirilebilir. Bu zaten iba edilmiş bir e, sanki vakıf malı gibi bir şey yani herkesin bağışladığı bir şey. Burada da bir zarar görme halinde kim zarar görüyorsa ona verilmek şartıyla hibe ettim. E, veren de zaten şu anda bile veren öyle veriyor zaten. Yani kimse kimseye haram ettiği de yok. Yani zannetmiyorum çünkü gönüllülük esası. Gönüllülük esası ama işte cebri değil zorlama yok. Ama şunu yok. diyorum işte İslam'da neye bakar? Akde bakar. Akit deneye bakar? Lafza bakar. Yani sen efendim Aa, bir hanımla beğendiniz birbirinizi falan Zivaf olacaksın. E, sen benim anımımsın ya sen de benim kocamsın falan demekle ne oluyor işte. İki de şahit gerekiyor. Evet. E ben benim aldım kabul ettim gerekiyor yani. şimdi En az iki. E, en az iki. e İslam'da böyle şeyler var. Yani lafızlar var. Mesela ben finans kurumlarında devamlı ne diyorum? O ipotek koyup da sana satmak böyle olmaz. O kaç liralık hisseyi alıyorsa aldı alacak sana satacak. E, bunları söylüyoruz. Böyle laf yapmadıktan sonra sen kağıt üzerinde İpotek koydurmuşsun, almıyor. Ama sen oraya gideceksin, vekil edeceksin. O adam gidip senin adına alacak. Ondan sonra gelecek, seninle satış, antlaşma yapacak sözlü. Hep diyorum bunu. Bu gibi şeyler evet. olmadan finans kurumu da olsa olmaz diyorum. İşte burada da bu noksanlıktan çok mağdur oluyor millet ya. Yani bir sistem buna kurulabilir. Niye düşünmüyorlar acaba? Hocaların ekserisi zaten cimin karnı geniştir demiş Cevaz'ın. Caizdir. <gülüyor> ekserisi caiz değil diyor ama şimdiki piyasadakilerin ekserisine göre caiz. Evet. E şimdi öyle de caiz dediği zaman da hiçbir finans kurumu da hiçbir kuruluşta ne yapmıyor? İhtiyaç. İhtiyaç duymuyor. Evet. E şimdi biz burada biraz sallıyoruz işleri karıştırıyoruz. Ben mesela bu tavuk mavuk işi makina kesimi helal değil dedim. E değil zaten. Çünkü fıkıhta gördüm üç tavuğu diyor üst üste koysalar. Bir bıçakla üçünün kafası gitse birinci helal olur diyor. Besmele. İkisi boşa. Çünkü her can sahibi Allah'ın adıyla canlı verecek. Müstakil ruh sahibidir. Mesela... Peki o konuda yatırım yapanlar oldu mu? Oho şu anda helal sertifikasından Fazla... en büyük sistem yani isimleri Hayır, vermeyeyim. O... Şu anda telefon ediyorlar ne olur gelin denetleyin. Adam geliyor denetliyor hocalar sistem kuruldu. İşte o dedim de Lali Gül Efendi program yapan ekip. Helal yani sistem geliyorum. sağlıklı çalışıyor e, mu? Onu çalışıyor tabii. Denetim var Feci. <gülüyor> Adam <geliyorum diyor> ki, <gülüyor> yani bir kere denetlersiniz veya bir kere görürsünüz. Ondan sonrası Allah'a emanet. Yok yok. Onu mutlaka halk da denetliyor. Şimdi sen şimdi halka fetva verdikten sonra sen korkma. Öyle bir adı çıkar ki. Sen yanlış şey... E, burada makine kesimi bu caiz değil. Makineye basarken düğmeye bismillah diyor. Ondan sonra bin tane tavuk gitti. Olur mu öyle şey? Makineye bismillah. Olmaz dediler bunu. Efendim. Bazı hocalar fetva verdi. Hem de bizim arkadaşlar da. Dedim yok böyle fetva. Ben şöyle, e, düğmeye basarken nerede uyduruyorsunuz düğmeye basarken? Ondan sonra bu fetva yok dedik, olmaz dediler. Marketçiler şunlar bunlar. Kaç sene evvel Ramazan'da çıktı bu tartışma? Ben hapisten çıktığım sene. 2000 iki, 2002 2003. Hal böyle olunca şimdi de elhamdullah tuttu bu iş. Helal sertifikasında da şart arandı bu. Şimdi herkes yok gelin bir makinalarımızı görün, şeyimizi, sistemimizi görün. 50 adam Adam bir bak. Aa! 5000 tavuk kesecek. almış şuraya 20 kişi. Tavuğun canı ne? Zaten hepsi hazır geliyor. Kendi vuruyor bir şey. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Yani 5-10-20 kişini hallettiler. En büyük sistemi bile. Bir de tabii o... şimdi tavuk deyince konuyu dağıttık ama e, tavuğun Tüylerinin yolunması meselesi var. Sıcak su meselesi var. karın akması meselesi filan gibi tartışmalar da vardı. Ya tabi gibi buralar, içine işliyor diye. Hepsi e, tarihte kaldı galiba. Kimsenin Yok, böyle hassasiyeti. Yok tarihte kalmadı. Var mı böyle hassasiyeti? E, hassasiyet bende aşırı şekilde var. Yani sizde olabilir kitleye bakınca var mı? Ben mesela. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bahçeden besliyorsunuz. Ben hapiste 13 ay kaldım. 13 ayda ben gelen ne bir et ne bir tavuk ağzıma sürmedim. Yani çünkü mümkün değil ben Nereden gelmiş? Kim kesmiş? Besmelelim. Yemem. Yemedim yani. Bak, 13 ay diyorum. Ağzımdan geçmez. İnsan biraz hassas olacak. Helal var, aram var. Yani Allah Teala diyor. Allah'ın adı anılmadan, kesilenden, ölenden yemeyin. Ve yani yine öyle fisk diyor. Dolayısıyla tabii Hanefi i mezhidimde. Şafii'de sen kendin besmele çekip yiyebiliyorsun. Şafii'de. Sen kendin besmele çekip kesebiliyorsun. Yani kesilmediyse besmele de kendi yiyorsun. Fakat o bir iş başka bir iş. Orada kesim sıkıntısı var. Çünkü orada Şafii'de yiyiyorsun dedin ama e, yani hayvan e, makine işi ayrı. İnsan kesecek bir şey. Bir kesiciliği olması lazım. Burada hep de makinenin kesmesi kendi kendini ölen gibi. <gülüyor> Yukarıdan düşüp de ölen gibi. Laşenk durumu da oluyor. Bir Canlı adam kesmedi diye. O da ayrı bir konu şimdi. Bu sefer çok sıkıntı var. 13. Işte, elhamdülillah. Bütün müesseseler e, çağırıyorlar. E, gelin bizi denetleyin. Helal sertifikası neden Emirlik bakacaksın helal mı değil mi? E ne yapalım? Haramda biraz lezzetli geliyor. Adam da onca de geçen gün diyor helal belgeli bir şey aldık diyor. Çok benzetsiz çıktı sucuk salam diyor ya. Ya kardeşim benim be. Helal mı tamam rahat ya de ahirette sopa yeme kardeşim. Ne yapalım şimdi? Evet Kemal Haramada ağ lezzet kulağını olur. Kulağını çınlatalım. Onun bir kitabı var. Bu konuda çok hassas bir arkadaşımızdır Kemal Özer. Ee, Şeytan yediyor demiş e, kitabın adına. Çok başta başına ilginç bir... İşte ben şey şey ne şey atıyne le yuhune ila uliyayım li yücadilikum. Ayetin 10 ayetin devamında diyor. Şeytanlar dostlarına vahiy ederler. Yani vesvese manasında... Sizinle çekişsinler diye. Niçin? Şimdi geliyor adam diyor ki kendi kestiğini yiyor musun? Yiyorum. Ee, yukarıdan efendim düşen dağdan düşüp de ölen hayvanı niye yemiyorsun? Bunu Allah öldürdü. Bunu sen öldürdün. Senin öldürdüğünü yiyorsun da Allah'ın öldürdüğünü niye yemiyorsun? <gülüyor> Şeytan tekerlemesi. Bektaşi şey gibi. Yani e, Şeytanlar diyor dostlarına vay ederler. Sizinle çekişsinler diye. Şeytan ye diyor. Evet. Allah öldürmüş diyor ye diyor. Ee, hocam bir başka izleyicimiz de şöyle demiş bir komşum dinle alakası olmayan devamlı içki içen birisine e, maddi yardım yapılması caiz mi? efendim şimdi komşudur herhalde de fakirdir değil mi? yani yardıma ihtiyaç yani yardıma ihtiy içki de içiyor parayı nereden buluyor bu ya? içki içmesin de yardıma da ihtiyaç olmasın yani yani de bilmiyorum sahte içki ucuz mu ucuz mu alıyor ne oluyor? Efendim, yani komşu ise komşuluk hakkı var. Muhtaç ise kafire bile yardım etmek caizdir. Ama yardım, dediğim gibi yani öyle. Kardeşim kalitesiz içki alıyorsun, al da böyle bir marka iç, şeklinde bir yardım değil de vaktim adam yani hakan çoluk çocuk sefil, açlık sefalet. Komşuluk olduğu için de az çok e, meseleye var, vukufiyet olur. Dolayısıyla yardım kafire bile caizdir. Komşu bir de komşuluk hakkı var. Bu arada bir de dualarınızı bekliyoruz demiş. E biz de onlardan dua bekliyoruz. Allah bütün dinleyenlerimizin, bize Allah rızası sevenlerin, izleyenlerin, dinleyenlerin ne hayırlı muratları varsa mübarek Recep Ayy e hürmetine ihsan eylesin. Amin. Bu arada e, bir gazeteci arkadaşımızın babası da e, Ankara'da yoğun bakımda hastanede Talat tatille diye bir arkadaşımız. O da izleyicilerimize Allah de Allah e, Allah. isteyelim. E, dua istedi e, babası için bu vesileyle. acil şifalar efsane e, Bütün hastalara da... özellikle kardeşimizin babasına da Şafii şerif hürmetine şifaya beylesin. Amin. Allah e, bir izleyicimiz kocası istedi diye kapanan kadın. Gizli şirk koşmuş olur. Olmaz dedi. efendim. Zorla hayır hayırdır. Babası dövüyor diye namaz kılan da iyidir. <gülüyor> <Kocuk, gülüyor> Ay şimdi cübbeli sopaya cevaz verdi derler. Allah Allah. Ben Resulullah ne buyurduysa onu söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşında hafif kabayetlere. Vurun diyor. Nuru evladekum bi Alıştırma babında öyle bir yerini kırın ezin geçirin de haşa Ama biraz caydırıcı hareketler yapın yani ciddiyetinizi anlasınlar. Yani 10 yaşında bu emir var. Dolayısıyla böyle bunlar gizli şirk olmaz. E çünkü o yine gidip de putaniyet yapmıyor ki o namazı. Veya de kapanıyor da. E şey değil, yine yaptığı iş onu bir günahtan kurtarıyor. Zorla da kapansa saçı görülmüyor. Maksat görülmemesi değil mi? Tamam. Evet. Bir de bu namaza da benzemez. Namazda de niyetsiz falan yatsan kalksan olmaz. Bunda niyet de lazım değil. Örtündü mü bir adamdan kurtuldu. Evet, bir ara daha vereceğiz ve devam edeceğiz Değerli izleyiciler Değerli izleyiciler devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete Sizden gelen soruları cevaplıyoruz Ve e, Bir izleyicimiz e, Kaşları aldırmak Caiz midir diye sormuş daha i̇şte, önce de Aldırmak hepten de, Tümden aldırıp da kalem çekmek asla caiz değil Fıtratı tahir laneti Mucip büyük günahlardandır Ancak Evet şimdi böyle bir moda var yani siz e, modayı. Moda var. Takip ediyorsunuz veya en azından genel sorularda. takip sorulardan... etmiyorum duyuyorum. Evet. Herkesin başına Kaşların e, tamamını aldırıp kalemle şekil e, veriyorlar. Yapın, bunlar kesinlikle haram, laneti mucib. Ama şekil vermek e, için şekil vermek için de caiz değil. Yalnız çok uzun olup yani e, fetevain diye de diyor la be Bunda beis yoktur. Beis yok demek yani biraz yine karaatmüş. Hayır. Belki bir mekroluğu anımsatıyor. Beys yok demek yani yapmasan evla demek terki evlad demektir fıkıhta beys yok demek. Fakat e, günah da icabetmiyor demek. Günlük dilde e, böyle bir anlam çıkmaz beys yok mahsur yok yani yapabilirsin ama fıkıhta beys yok deyince terki yapmamak evladır. Velakin e, şeyde e, kadında tek kaç diyorlar böyle birleşiyor arası evet. böyle bir durumu olursa erkeğe teşebbü oluyor kocasını, insanları tenfir ediyor, soğutuyor, nefret ettirdiği için, o e, böyle kendisini e, kadınsı hale getirecek kadar, hepten böyle şekil, güzellik, de, estetikten kastetmiyor muyum? Yani bir erkeğe benzeme vasfından çıkaracak derecede e, müdahale etmesine cevaz vardır. Yani insanların nefretini gidermek için, veyahut da kocasını bundan soğur, yani bundan dolayı caizdir. Eee... Erkekte de olsun falan uzar çok uzar işte e, terler ter yapıyor insan rahatsız ediyor abdeste de çok uzayınca bazen çok kaçı çok bu uzun olur evet. e, bu abdeste de içine uğraşmak gerekir böyle olunca yani böyle bir su içine geçirmek gibi bu gibi sıkıntılar oluyor bunu normal hale e, getirmekte işte gözlüğün kenarına takılıyor çekiyorsun ay bağırıyor adam burada takılmış bunlar oluyor e, bu, bu sebeplerden bir müdahale yapılabilir. Evet, ee, şimdi aslında o zor e, konuya geldik sayılır, e, mezhepler konusu. E, tabii çok geniş ve kapsamlı ha e, bir konu. Oraya mı geldik? Evet. Onun altlarını bitirelim de. Evet, o çünkü başlı başına e, evet. tartışılmaya, konuşulmaya değer bir konu. E, bir izleyicimiz, hocam demiş, bayanın çalışması e, ne kadar günah? Yani Adam, e, bu... E, ...şeyi bir cevap verdik biz buna. Evet. Aslında bazı soruların... Çok e, ama ne yapalım kısa da olsa şunu diyelim... ...bayanın çalışması haram ve günah... diye direkt diyemeyiz. E, ortamına bağlı. Yani erkekler arasında... ...çalışması meselesi. Bunu da sakıncalı deriz. Caiz değil deriz... ...kapıyı kapatmak için deriz. Ama çünkü neden bu bir erkekten... ...teke tek baş başa bir ortamda kalmaya da... ...müncer olabilir, işi götürebilir... Bir erkekle bir yerde halvet birlikte kalmak olduğu zaman haram deriz. Bu harama sebebiyet verebilir diye de erkekli ortamda çalışmaya veyahut işte tokalaşmaya, şuna buna birbiriyle hasbihal etmeye dolayısıyla samimiyet kurmaya senli belli olmaya çünkü uzun zamanlar, vakitler geçtiği için aynı anda gülmeler konuşmalar e bu neticede ne kadar kendini tutacak yani ciddiyet, ciddiyet, ciddiyet bir yerde sigortalar atar, ciddiyet de bozulur. İyi günü var insanın, kötü günü var, mutlu günü var, üzüntülü günü var. E, bu aynı ortamda olması, e, halvete sebep olması açısından falan bunlara caiz değil diyoruz. Kadınlar arasında çalışçalar bunda bir mahzur yoktur. E, yine erkekler arasında çalışmadaki sorunlar, e, zaten kadının bütün bedeni avrettir. Namaz konusundaki durum, yüzü ve El ayalları müstesna. E, hal böyle olunca e, şimdi bu nasıl çalışacak bu vaziyette örtülü erkekler ceste? Çalışmak işte biraz daha rahat giyinme e, giyinmeyi gerektiriyor. O zaman burada da civari haramlık geldi şimdi. Ağrızı. Ne demek? E, kadın çalışması haramdır diyemiyoruz ama erkeklerin içinde olduğu zaman erkeğin bunu görmesi. Yani bunun kendini er, erkeğe göstermez ve la yuqdi zinet de Zinet mahallerini yani e, bedenlerini göstermesinler diyor. Zinet mahalli ya sadece işte bileği, gardanı değil. İlla ma zahara Ancak kendiliğinden beliren işte mecbur yüz ve el gibi yani iş yapmak için, görmek için lazım oralar müstesna diyor. Geri kalan bütün beden avret sayıyor. Ya bunu nasıl kapatacak? Yani işe yarayacak kapattığı halde. Kadın kadın olsa kadın kadına avreti Erkeğin erkeği avrete gibi. Göbektedir kapı arası kadını kadına. Ama kafir kadınlar müstesna. Eğer imansız kadınsa o yabancı e, erkek hükmünde. Ona açılamaz ama Müslüman kadınlar arasında. Ama erkek olduğu zaman da e, bütün bedendeki avret avretinin görünmesi yani. E, burada civari yani dolaylı diyelim Türkçesi dolaylı e, yasaklar geliyor. Bundan dolayı biz burada e, ceffel kalem haramdır, günahtır diyemeyiz. Belki kadınlar arasında çalışıyor, belki erkeklere muhataplığı yok. Efendim, erkeklerle muha, erkeklerle bir ortamda olduğu takdirde bütün avret yerlerini örtüyorsa ve halvet yoksa, buna da haram diyemiyoruz. Haram diyemiyoruz ama Rabbimize buyurduğu gibi, tike hududullah velatakrabuha, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Yaklaşmayın. Şimdi bir ayette açmayın, bir ayette yaklaşmayın. Şimdi yaklaşmamak için de işte halvetlere sebebiyet vermek, samimiyetlere sebebiyet vermek gibi şeylere yaklaşmamak için de bu ortamlarda bulunmamak. Ama bu e, e, vesileyi kapatmak, kapıyı kapatmak gibi durumlara direk gürah diyemiyoruz. Evet. Ama caiz değil. Yani engelleyici ifade kullanıyoruz. Uygun değil. Ee, bir başka e, izleyicimiz de e, Beklemiş üzüm suyu içilir mi diye sormuş. İşte o e, alkolleşirse, e, alkolleşme durumu olursa ekşime yani sarhoş edici vasfa haiz olma, al, alkolleşme diyoruz ona caiz olmaz. Boza da böyledir, kefir de böyledir. Yani alkolleşirse, ekşirse caiz olmaz. Ama normal kefir, normal boza, üzüm suyu bunların e, içilmesinde bir mahzur yoktur. Evet. Ama beklemişse derken de buna bir saat vakit veremiyoruz. Çünkü beklediği ortama bağlı. E yani dolapta bekler, soğukta bekler bozulmaz. E orada 10 saatte, o 5 günde bozulmaz. Güneşte kalır, bir saatte alkolleşir. Yani o bakımdan hani şu kadar gün, şu kadar saat denmez. Onun bulunduğu ortamdaki durumuna göre işte. Köpürme, köpük atar. E yani onlar onun belirtileri. Mayalanma. Mayalanma. Alkolleşme işte dediğimiz o. O zaman ee, caiz olmaz. Bir izleyicimiz de kurbanı sormuş. Tabi kurbana çok uzun zaman daha var ama. E, şimdi hocam, burada şunu diyorlar. Kurbanla kimlere, zekatın farkı var. Yani kime düşer? Şimdi, kimlere kurban düşüyor? Şimdi mesela bir adam zekat alamıyorsa. Yani zekat vermiyor. Ama başkası zekatı da alamıyor. Böyle bir orta sınıf var. Zekat alamayacak. Bunu birkaç kere de anlattık. Zekat alamayacak durumda olan kurban kesmesi vaciptir. Yani kurbanla zekatın farkı şudur. Ee, kısaca anlatacak olacak. Kurbanda sene dönme şartı yok. Zekatın, bir malın zekatın taluk etmesi için nisap olarak, ana para için söylüyoruz. Arada girenlerde sene şartı yok ki de. Senin nisabın, 81 gram altın e, miktarı e, şeyin, paran, e, satırlık malın e, bir kenarda bulunduysa, bunun üzerine sene geçtiyse ondan sonra öbür seneler bu durdukça o arada il ilhak edenler ilhak edenler hepsinin üzerinden tek tek Ayrı sene tutamazsın. Çünkü o zaman her gün giren malın her gün bir senedisi gelir. Bir daha sene. Her gün zekatı hesap edeceksin. Öyle bir şey yok. İlk nisabın üzerinden on nisab düşmedikten sonra tekrar nisaba malik olursan düşüp de yeniden bir sene icap eder. Ama o nisab duruyorsa onun üzerine ila, ilta, katılanlar o nisabın senesiyle e, zekatı çıkarılır. Ama kurbanda e, sene şartı yok. Mesela Kurban Bayramı'na bir gün kala, ya Bayramın birinci günü. Nisap şey oldu, efendim. Nisaba malik oldu, Kurban kesmesi vaciptir. Bir de ne gerekmiyor, malın ticari olması gerekmiyor. Mesela şimdi yazlığım var, ihtiyaç dışında evlerim var, şuyum var, buyum var. Sen bunun yani emlakçı gibi şey, müteahit gibi alım satımını yapmıyorsan bu evlerin on tane de dairen olsa, efendim. Ee, zekat gerekmez. Ancak gelirinden gerekir. Eğer kirada miradaysa gelirleri nisaba e, yani girdi yapıyorsa bütçeye sene e, döndüğünde nisabın üzerinden elde ne varsa hepsi tabidir. Gelirat. Ama e, bu mal ticari değilse e, zekat gerekmiyor. Yani böyle ikinci evi, üçüncü evi gibi. ikinci araba. Ama kurbanda ticari olması şart değil. Zaruri ihtiyacının dışında bir evi var gerekiyor Evet. Şimdi ee, mezhep konusuna Mezhep konusuna geldiğimiz zamanda çok güzel bir malumat. Allah nasip etsin ki Lütfü Kerim'le güzel bir anlatalım da kısa olsun, öz olsun, müfid olsun. Şimdi mezhepler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. İşte sahabe zamanında yoktu gibi bir şeyden başlarlar bu sık. Evet. Bu konuşmaya. Şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmaz. O olamaz. Neden? Vahiy devam ediyor. Vahiy devam ettiği noktada içtihada mahal yoktur. Senin reyin ne diye sorulmaz. Allah'tan hüküm geliyor. Şimdi Allah'ın dinde hüküm birdir. Bir mesele helal mıdır, haram mıdır? Caiz midir, değil midir? Allah'ın dinde bu hüküm birdir. Fakat e, zaten vahiy gelince de Allah katındaki hükmü bildirdiği için e, daha onun üzerine tartışma olmaz. Dolayısıyla Resulullah s.a. zamanında olmaması çok doğal. Olamaz yani. Sahabe döneminde yoktur. Sözü yanlıştır. Sahabe döneminde vardır. Çünkü sahabenin fukuhası vardır. Fıkıhta ihtisası olan Abadile Yerba, 4 Abdullah, Abdullah bin Ömer, Hz. Ömer'in oğlu en meşhurlarından Abdullah bin Abbas, İbn Abbas diye meşhur olmuş. Amcasının oğlu. Abdullah bin Amr İbn As. Abdullah bin Mesud. Hanefi fıkhının da en çok dayandığı Küfe fıkhının Abdullah bin Mesud Rıdvanullahi Alimecma'in. Daha da var. Evet, muazim Cebel sahabemin içinde en fık fıkıhı en iyi bilen diyor. O çok genç vefat etti. Tanrı'da. Ee, bu gibi Zeyd Sabit Ferahiz ilminde. Miras. Bu gibi ihtisasları da var. Übey-i İbn-i Kıraat'ta. Böyle ihtisaslar da var. Şimdi mesela kitaplarda şunu görüyoruz. Ayşe Anamız derecesindedir. Dininizin üçte ikisini bundan alın. Birçok sahabe ona tanışmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ustaki tatbikatından müşahede ettiğim bir şey var mı? Diye. Mesela kitaplarda bakarız, fıkıhta bile. Bu bir görüş vardır, der ki bu görüş i̇bn Abbas'ın, i̇bn Ömer'in, Ayşe'nin radıyallahu anh'ın mezhebidir der. Ha Mezhep olarak sistemleşmemiştir, kağıta kaleme dökülmemiştir ama görüş ayrılıkları zuhur etmiştir. Neden? Çünkü vahiy kesildiği için yeni meydana gelen olaylar vardır. Yeni zuhur eden hadiselerde de içtihada mahal vardır, mesak vardır. Geliyor, soruyor. E, İbni Ömer bir ayette... Ama der, tabi kurumsallaşma, yok. E, ekolleşme... Yani Ömer, ama sahabe döneminde yoktur derken görüş ayrılığı vardı, onu demek istiyorum. Evet. E, görüş ayrılığı varsa bu mezhep değil de ne? Yani, o, o görüş ayrılıkları zaman içerisinde kurumsallaştı, sistemleşti. E, dolayısıyla sen şimdi İbni Ömer bu, bu ayetten, hadisten buna e, delil almıştır cevazına bu işin efendim e, İbn Abbas da delil almıştır. Kimisi sonradan görüşünden dönen olmuştur. Başka bir delil duymuştur. Dolayısıyla sahabe de vardır. Sahabeden sonra zaten hemen ilk dönemdeki Ebu Hanife radıyallahu anh müşfiklerin en ile öndekilerindendir. Tabaka itibarıyla e, sahabe görmüştür. 8 tane sahabe görmüştür. Ee, son ayı arayı vereceğiz ondan sonra tamam. devam edelim. Bütünlüğü tamam. e, olabildiği evet. kadar e, bozmamış oluruz. Değerli izleyiciler son aramız ondan sonra 10 on dakikalık bir bölümümüz var. Orada da bu mezhep kurusunu Oo, konuşmaya neyse. devam edeceğiz ama öyle anlaşılıyor. Önümüzdeki hafta daha geniş ve kapsamlı konuşmamız gerekecek. Değerli izleyiciler Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz ama çok geniş ve kapsamlı bir soru var. Mezhepler sorusu. Nereden çıktı, nasıl çıktı, asla esası nedir? Ve etrafındaki e, şekillenen özellikle son yıllardaki tartışmalar. E şimdi, e, ona e, efendim herkes ayetten, hadisten mana ve hüküm çıkaracak ilme sahip değildir. Bu sahabe döneminde de böyledir. Tabin döneminde de böyledir. Yani bakkal var, fırıncısı var, bir seviyesi var. Tabii ki Er Müslüman ilmi haline itikadını bilir. Ama tabii ki o zamanki ilim seviyesi yüksektir. Fakat Ayetten, hadisten hüküm çıkaracak kişiler, sahabe dönemindeki ayete bakın. Estağfirullah. Ve mesela bir kargaşa oldu. Bir meselede ihtilaf çıktığı zaman eğer onu havale etselerdi diyor. Nisa suresi olacak. Ve leh raddû peygambere gidip sorsalar. Olmadı, imkan olmadı. Şurudur budur. Ve ilâ ülil emri minhum. içlerindeki ülül emre sorsalar. Buradaki ülül emir Devlet yetkilileri değil. Neden? Rasulullah sağ. Rasulullah sağ yok ki. Ayette de Rasul'e sorsalar dediğine göre peşinden gelen ül alimlerdir. Zaten öbür ayette de Atı'yı Allah, Atı'yı Resulü ve ül Peygamber'e ve ül emre itaat. O ayette de ilk mana alimlerdir. Bundan dolayı Osmanlı padişahları İslam'ın fetvasıyla mukayyet kalmıştır. Çünkü sultanın üstündedir. Çünkü Allah Rasulü'nün adına karar veriyor o. Padişah olmakla adam Allah Resulü'nün kararını bilmez ki. Dolayısıyla içlerindeki alimlere sorsalar, La alime ul din'e İstimbat. Arapça bak, yestembitu'u. İstimbat, içtihatla aynıdır Nebat su demektir lügatta. Yani kuyunun dibinden kazdıkça su çıkartmak manasındadır. Yestembitu ne Yani ne demek derin zeka, alet, edevat, cihaz, şubo olmadan çıkıyor mu? Dolayısıyla tam tecizatlı. Olacaksın da ne yapacaksın? Ayetten hadisten hükmü topraktan suyu çeker çıkarır gibi çıkaracaksın. Bir ince sanat uygulayarak. Eğer diyor ihtilaflı meseleleri içlerindeki yetkililere sorsalar, o istimbat kabiliyetine içtihat edebilecek derecede e, alim olanlar meseleyi çözerler diyor. Bu ayettir. Bu ne demektir? Yani bir kargaşa çıktığı zaman nasıl olsa sahabesiniz, herkes kafasına göre takılsın demiyor. İçinizdeki alimlere soracaksınız diyor. Sahabe bile olsa. Çünkü fıkhı bilen var bilmeyen var. Hadiste Efendimizin yanında oturup hesabı ı Sufe devamlı rivayet dinliyor. Öbürü gitmiş mübarek tarlasına. iki ayda bir geliyor bir hadis duyuyor. Öbürü her dakika ezberliyor. Şimdi ondan o bir mi? Mecbur ne yapacak buna? Soracak. Bu ayeti kerimede ne anlaşıyor bunda? Mealcilik yok. Yani kafana göre aç meali takıl. Helalı haram o. Böyle bir şey yok dinde ya. Sahabe olsan bu... Bu hakkın yok ya. Ki sen zundan son delilsin benim gibi. Nerede en sonunda gelmişsin? En başındaki adamlar Resulullah sağırken bile alime gidiyor soruyor. Ebu Bekir'e, Ömer'e soruyor. Rızvanlı alimeş mi Peki bu delil. iki adam sen müçtehit misin, mukallit misin soruyorum. Müştehitim dediğin zaman oho gel bakalım. Hafız mısın? Hafızım. Kur'an-ı Kerim'in hangi surede, hangisi birbirinden önce indi, başı inen sonu, bunları biliyor musun? Yok. Nasık mensuk ilmin var mı? Yani hangi ayet sonra geldi, onu nesretti, geçersiz yaptı? Hangi ayet mensuk oldu? E bir ayette vasiyet farz diyor. Halbuki öbür ayetlerde e, kadın şunu alacak, kocası bunu alacak, çocuğu varsa dörtte bir, yoksa sekizde falan. Yani. Yoksa dörtte bir, varsa sekizde bir. Gibi. E vasiyet ne oldu? Vasiyet demek şu şunun bu bunun diyebilme hakkıdır. Bunu yapmanız farz diyor. Ondan sonra da diyor ki allah Teala iş karışacak en iyisi mal işi namaza benzemez diyor. Dört tekat dersin herkes kılar diyor. Para işine geldi mi diyor. Herkes kaynak karar diyor. Sonra zayıf hadis mayif hadis malı götürür. Onun için ben bunu Kur'an'a koyayım demiş. Bütün hisseleri dağıtmış. Ne oldu vasiyetin farziyeti? Kalktı. Ama ayet duruyor Kütübü Aleykümün vasiyetü. Bu seferin nasih mensuh. Hazreti Ali Efendimiz girdi baktı camide bir vaaz ediyor falan. Ta, sahabe tabi'in en azından tabi'in adam. Dedi ki sen nasih mensuhu biliyor musun dedi. Ki bunun hakkında i̇mam nehasın Nehhas'ın dünya kitaplar var elimize sırf nasih mensuh. Ki biz Ruhul Furkan tefsirinde 17. cilt çıktı bu arada. Tefsirin 17. cildi çıktı. Orada her ayette bu nasih mensuh, bu ayet mensuh kim nesk bunları da yazıyoruz yeri gelince. Dolayısıyla hanım mütsekil eserde de yok. Oradan da takip edilebilen. Adam bilmiyorum dedi. yavdan oradan Nasık-ı bilmeyen de bizim camiülerimizde vazetmeye etmeye ne hakkı var? Çık Milleti mi saptıracaksın dedi. Şimdi kim? Herkes bir vaaz ediyor. Nasık-ı Mensuk. Gerçi şimdi et diye süt diye dokunan yok. Çünkü bir konuşma yapıyor. Çiçek dikme haftası. Toprak, toprak et, süpürme falan. <gülüyor> Konu bitiyor. Ne Nasık ne Mensuk. Bir şey bilen yok. Şimdi. Kur'an'ı hafız mısın? E yok. Hafızım. Ayetlerin önce inen sonra biliyor musun? Sebebin nüzül. Ne sebeple indiğini hepsini biliyor musun? Hepsini. Hangisi nesret, hangisi nesredildi biliyor musun? Alimlerin bu görüşlerini biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hangi ayetlerine tefsirleri var biliyor musun bu kadar hadisi? Yok. Gelelim hadise. Hadis hafızı mısın? Böyle altı bin, bir milyon hadis. Biliyor musun? Yok. E biliyorum. Ravileriyle Biliyor musun? Biliyorum. Anne bir üredete. Değil anne bir üredete. E bu kimden? O kimden? O kimden? Resulullah'a kadar kaç isim var? 5 mi, 6 mı, 10 mu? Hepsini tek tek biliyor musun? Yani 1 milyon hadiste eder 3-5 milyon isim. Biliyorum. Nerede biliyorsun? Biliyorsun. Rical ilmini biliyor musun? Nedir rical ilmi? Bu ravilerin içinde yaşlandığında unutan var mı? Şaşıran olmuş mu? Yalanı çıkan olmuş mu? Töhmet altında kalanı var mı? Kaç milyon adamın tarihçi hayatı bir de onlar hakkında kim ne demiş. Onu da biliyorum. Nereden biliyorsun? İbni Hacer böyle dedi. Şu böyle dedi, bu böyledir. Yine mukallit dü şeyine düştün. Niye? Bir kitaptan nakil yapıyorsun. Müştehitler bu adamları yaşadıkları ortamda yakınlarından tanıdılar. Sen kitaptan nakil yapsan, ezber edebilsen papağan olursun. Mukallitsin, müştehit olamazsın. Koca Buhari gibi gider, adamdan hadisi alır, baktı şey ki yani, adam, adam ne yapıyor ata? Bu devirde hiç müştehit bulamayız anlamına geliyor. Müştehit de, naylon müştehit yok. Hakiki müştehit bu devirde yok. Efendim. Ama iddiaç yok. Şimdi dolayısıyla, burada dünya kadar mesele var. Sen efendim, e, hangisi önce geldi, hangi sonra, hadislerin de nasıhı mensubu var. Kan aldırdı, abdest aldı. Kan aldırdı, abdest almadı. Hangisini önce yaptı, hangisini sonra yaptı? Hanefi birini alıyor, Şafii birini alıyor ya. E bu gibi meseleler. E şimdi bunları ele aldığımız zaman sen bu bu seviyede alim misin? Değilsin. Değilsen. Zaten ben böyle alimim diyorsan, seninle konuşmak gerek yok. Bakır muracat. <gülüyor> sen efendim ben böyle şekilde alim değilim diyorsan, ben de sana ayet okuyorum. elu ehle zikri, ilim ehline sorun, inküntüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız. Şimdi İmam-ı Azamlar, Ebu Hanifeler, Şafi'ler bunlar e, ne yaptılar? Tabiin tabakasından gelen bu kadar hadis-i şeriflerin hepsinin süzgecini kurumsallaştırdılar. Medrese kurdular. Ne yaptı? Şimdi sadece dört mezhep mi? Sadece dört mezhep değil. O zaman yüzlerce müçtehid vardı. İbn Ebi Leyla vardı, Şam'ın müçtehidi İmam Evza'i vardı. Bunlar birçok müçtehid var. Süfyan vardı, Rıdvanullahi Mecmai. Bu niye şimdi yok? Bunların her mesele hakkındaki görüşleri tedvin edilip yazılıp bize kadar tevatürle intikal etmemiş. Sadece 4-3 mesela Leys vardır, Hazreti Leys Ibn Sad Mısır'da, ki Şafii Mısır'a geldiğinde onu göremediğime çok üzgünüm, Çok yani en büyük kaybım o öldükten sonra Mısır'a gelmem diyor. O sonra diyor ki, çok büyük müçtehitti diyor. Belki şafiiden, Ahmet İbn Hanbel'den büyük müçtehittir. Ama talebeleri onu zayi ettiler. Yani talebeler senin ilmini aktarmazsa, adam tabii o büyük ilim zayi olur. Ama zayi olmadı. Niye? En nihayetinde bütün bu görüşler, yüzlerce müçtehit olsa da, görüşler yüzlerce değil. Bir konudaki görüş üst dörtte bir, üst gidiyor. Ya caiz, ya caiz değil yani. Bundan dolayı da dört mezhepte bu görüşlerin zaten hepsi cem olmuştur. Ee, bu mezheblere uymak şart mıdır? Şarttır. Aksi takdirde, dümensiz kayıt gibi, efendim, abdest, kan çıktı, abdest al alayım mı almayayım mı? Bir hadiste al diyor, bir, hadis. bir şey, bir de şimdi bir şey var, müşehitler diyor ki, hadis sahih olursa benim mezhebim budur. O zaman ne fark kaldı hadis sahihse? İdâsâhâli hadis ve ön Ama İmam-ı Azam bunu dediği zaman demek istiyor ki, benim hadisin sahih olmasını kabul etmem için bazı şartlarım var, kaideler koydum. Bu kaidelere uyarsa Süreyi benim meselesi... bitirdik ki. biz bunu önümüzdeki hafta biraz daha kapsamlı i̇nşallah bir şekilde konuşalım. İnşallah benim kafamda kalır. Konuşalım. Ee, kalır çünkü... Aklım başımda kalırsa <gülüyor> konuşuyoruz inşallah. Peki. Efendim biraz daha delillerde buna şey deriz ama sonra dinleyenlere bunu birleştirmek lazım iki konuyu ki e, ancak ikisinden bir şey çıkar. Efendim teşekkür ediyoruz sağ olun. Değerli izleyiciler bu haftada programın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu şekil